çalışanması için insanların omuzlarına bir göz koyuyoruz Böyle varsayalım. Hayal gücümüzü kullanalım. Ve yaptığımız her türlü davranış, her türlü etkinlik e, belirli bir merkeze aktarılıyor. Buradan toplum kontrol ediliyor. Çok yumuşak bir kontrol yalnız. Böyle bir toplum varsayalım ki buna doğru gidiyoruz zaten. Şimdi böyle bir ortamda omuzumuzdaki e, gözün çok somut olması kesin olması bundan da bizim e, herhangi bir şüpheye yoruma mağar bırakmayacak derecede emin olmamızdan dolayı ne yaparız? Aşır derecede dikkat gösteririz. Çünkü karşılığında e, nesne somut olduğu için bunun karşısında bize e, önerilen ödül ya da cezada son derece somut olacaktır. Dolayısıyla somutluk Bizi e, davranışlarımızı kontrol etmeye, daha fazla dikkatli olmaya yönlendirecektir. Burada hiç kimse kalkıp da kavramsal bir yorum yapmaya yetemmeyecektir. Çünkü çok açık göz var. Bunu biliyoruz. Etrafımızda da var. Müşterek olarak bunu paylaşıyoruz. E, o açıdan dikkatimiz azami düzenli olacak. Şimdi böyle bir ortamı hayal ettiğiniz zaman. Günümüze e, geldiğimizde, şimdi günümüzdeki Müslümanların durumuna baktığımızda, efendim bu tür konuşmalar yapınca ben arada bir şey söyleyeyim. Efendim, olan hiçbir iyi bir şey yok mu? Hayır, ben bir entelektüel olarak olması gereken açıdan düşünüyorum. Yoksa söylediklerim olanı e, tahkir ve tezif etmek değil. Bir ayıklama yapmam zorunda da değil. Ben yani olması gereken açıdan, yani siz yine mühendisidir, matematik model açısından düşünüyorum. Dolayısıyla daha iyi, daha güzel, daha doğru nasıl yapabiliriz diye konuşacağım yoksa yanlış anlaşılmasın. Benim kişisel kanaatim eğer böyle bir teşbihe dikkat alıp bugün döneme gelirsek, Müslümanlar örgütlü kötülük uzmanları haline gelmiş vaziyette. İnsan tabii melek değil kötülük yapar, yanlış yapar ama örgütlü kötülük yapmak, örgütlü ahlaksızlık yapmak iblisvari bir davranıştır demişler Kemal'de. Ben 85'ten beri üniversitedeyim. Sadece üniversitede yaşadıklarımı 4 yıldır da 4,5 yıldır da idareciyim. Ankara'ya 15 yılında bir gidip biliyorum. Burada şahit olduklarım yani bu teorik mülazalar, ezbere masa başı Çay içerken ürettiğim kavramsallaştırmalar değil. Bu süreçte yaşadıklarımı dikkate aldığım zaman e, örgütlü kötülük diyebileceğim bir hastalıkla müzdarip <gülüyor> Profesör, genç bir asistanın önünü kesmek için 10 yıllık plan yapıyor. Yani ben kendi alanımdan öğretim. Bunun üzerine gitmek zorundayız. Gerçeklikle yüzleşmek zorundayız. Hayallerle olmak bir süre sonra gerçekliğin bizden intikam almasına neden olur. Gerçeklik somuttur çünkü. Kul hakkı hak getiren. Şimdi tevhidin üç anlamı vardır klasik geleneğimizde. Tevhid inancı bir metafizik ilki olarak bize üç konuda bir çanak oluşturur. Biri hakikat anlayışımızı belirler. Bir Müslümanın gerçeklikle olan ilişkisi, derin gerçeklikle olan ilişkisini belirler. Ve bu da bizim bilgimizin garantörüdür. <gülüyor> Doğru bilgiyi elde etmemizin garantörüdür. Metafizik garantörüdür. İkincisi toplumsal davranışımızı belirler. Adalettir. Da. Hakikat ve adalet. Üçüncüsü ise muhabbettir. Bireysel kendinizle ve kendimiz olmayan insanlar olan ilişkimizi belirli, ona bir metafizik ilke sağlar. Dolayısıyla hakikat, adalet ve muhabbet ya da muhabbet, tefhidi oluşturduğu kavramsal modelin en zemininde yer alır. Şimdi muhabbet yok, adalet yok, hakikat var mı acaba? Biraz sonra onu konuşacağım. Benim kişisel kanaatim, hakikatin de hüme gitti. Çünkü bunlar üçü birlikte var olan şeyler, tecelliler çünkü sırayla olmuyor, aynı anda oluyor ve biri birini koruyor. Biri birinin varlığını idame ettirmesini sağlıyor. Şimdi bakın yaptığım teşbihde burada somut bir göz olduğunda azami derecede dikkat gösteriyoruz değil mi? Şimdi bu teşbihi İslami inançlar açısından ele alalım. Şah damarından daha yakın olduğuna inandığımız sözde sözüm ona bir tanrı anlayışımız var. Şimdi ben genelde konuşmalarda tanrı kelimesini kullanıyorum. E, gemi batıyor, minnet bacanın rengiyle uğraşmayı çok seviyor. Gemi batıyor, bacanın rengiyle uğraşıyor. Hocam niye Allah demiyorsunuz? Arkadaşlar ismi celalülü her zaman kullanılmaz. Günlük konuşma, felsefi mülazalarda iyi değil o. Kelimin ağırlığı düşer. Tamam onun için tanrı kelimesini kullanacağım. E, yoksa beni tam bilen hangi gelenekten geldi? şah damarından daha yakın bir tanrı anlayışımız var. Şimdi şah damarından daha yakın olan şey mi daha somuttur? Omuzumuza takılan göz mü daha somuttur? Düşünelim bakalım hangisini daha somut buluyoruz? Hadi onu geçtik güya melekler varsayıyoruz. Melek diye bir şey kalmadı mı size söyleyeyim. Müslümanların melek diye bir inancı yok. Şimdi netici-i böyle inançlarımız olmasına rağmen bu kadar e, somut vurgu bulunmasına rağmen nerede hata yapıyoruz? Niçin bu inançlarımızın karşılığındaki yaptırımı somut olarak temsil edemiyoruz zihnimizden? Bunun tek bir nedeni var. Müslümanların %75'i ahiret inancını kaybetmiş vaziyette. Ahiret inancı yok. Ne demek? Bunun üzerine düş Çok ahır cidden, değil mi Lütfü Hocam? Ha? Dedim bana 12'den önce sormayacaktınız şey yani. Evet. halbuki Kur'an-ı Kerim'de ellefîne inne billahi men elleine insanlar ikiye ayrılır buna bak. Gaybini inananlar ve inanmayanlar. Bu kadar önemlidir. Onun için geleneğimizde risaleler var. Risale, "Belifeen <gülüyor> elleine yu'minuna bil-gaybi ve elleine la yu'minun" ensun risale yazalırmış Sabri Efendi de Mustafa İstanbul ve bu Risale'nin basılmalı sıralarında Hasan Alipenna'dır. Mısır'da. Kendisi anlatıyor. Gayet inancımız dolayısıyla ahiret inancımız ortadan kalkmış. Niçin? Bunun nedeniyle ne? artık yavaş yavaş teorik meselelere gelebiliriz. Hepimizin aldığı bir eğitim var. Şunu bir kere söyleyeyim. Tarih, ben bilim tarihi, medeniyet tarihi, düşünce tarihi çalışan bir insanım. Hiçbir medeniyet başka bir medeniyetin eğitim kurumlarını taklit ederek kendine ait bir medeniyet inşa etmemiştir. Andığımız eğitimi 3 aşağı 5 yukarı ortadan. Bu medeniyetin modernizmin en önemli <gülüyor> ilkelerinden biri, biri ölümün itibarsızlaştırılmasıdır. Ölümün itibarsızlaştırılması tabiri son derece önemli. Bunu bunu yapmak ve temellendirmek için de gerçeklik algımızı gerçeklik tasavvurumuzu yeni baştan tanımladılar. Şu anda biz gerçeklik dediğimizde ne olursa olsun anladığımız somut mahsus, sensible karşımızda duran dokunduğumuz gerçekliktir. gaybi bir gerçeklik tasavvurumuz yok. Gerçeklik kavramını kullandığımız zaman o gerçekliğin kavramının karşısına gelen referansında Kesinlikle gaybi bir gerçeklik yok. Geçmiş gerçeklik, gelecek gerçeklik böyle bir anlayışımız da yok. Çünkü son derece somut. Bu yanlış değil yalnız. Elbette bir somut bir dünyanın adı, kainat ne demek? Olan, zaman ve mekân için karşımızda olan. Dolayısıyla evren mahsustur, somuttur. Bu, bu yanlış değil. Yani buradan kalkıp bilim eleştirisi ya da çağdaş gerçeklik eleştirisi yapmıyorum. Ama eksiktir. Gerçeklik algımızda ciddi bir problem var. Bugün hemen konuşuyorsunuz gençlerle felsefimde, bilim-din çatışmasının da her nedeni bu yanlış gerçeklik ya da eksik gerçeklik anlayışından kaynaklanıyor. Bilim-din çatışması dediğimiz şey. Dolayısıyla gerçek, e, gerçekliğin ilişkin tasavvurumuz ya da gerçeklik kavramı ilişkin tasavvurumuz o kadar Problemi ki mesela değer nesnelerine inanmıyoruz. Değer nesneleri yok. Manevi nesneler yok. gaybi nesneler yok. Sadece somut elle dokunduğumuz, gözle gördüğümüz nesneler. Onun için buraya bir göz koyduğumuzda hemen kendimize çeki düzen veriyoruz. Çünkü mahsus, sensible, hissi bir gerçeklik. Ama Tanrı sana şah damarından daha yakındır dediğinde gaybi bir gerçeklik olduğu için bizde hiçbir etkisi yok. Hiçbir etkisi yok lafsi bir şey. Ağır mı gidiyorum? Ben sıkıntı yok değil mi? Ha, yani yani sıkıntı varsa keserim ben. yani Melaike'ye konuşurum. Ben bu <gülüyor> Bu batıda da, batı felsefesinde de şu anda çok ciddi bir problem. Çünkü e, batı beğenelim beğenmelim hala hala e, Fikir üreten bir kelemektir. Efendim Amerika bitti, yok Batı bitti. Bunlar, bunlar zür tesellisi. Bunlar kendimizi kandırmak için. Çünkü öyle bir hayatımız var ki ben 78'den beri bu zihniyetin içerisinde büyüdüm, etkinlikte bulundum ve bulunuyorum. Öyle bir zihniyetimiz var ki tüm günlük hayatımızı gece rahat uyuyacak şekilde yorumlamaya çalışıyoruz. Onun için Mosatlar, CIA'ler, derin devletler, üst akıllar bunların hepsi çalışmamak için üretilmiş mehdilik inancının diğer türleridir. Sana bunları bunları önüne koyan bir insan ne hareket edebilir abi? Her şey zaten belirlenmiş otur ya. Dizi izle ya. Dizi izle orada sanal altında kafa kes değil mi? E, orada savunmanı yap. Ya senin anı derdin o değil, işini yapacaksın ya. Fakat öyle bir zihniyet, gerçeklikten, bu da bir gerçeklik algısı işte. Öyle bir gerçeklik yaratıyoruz ki kendinize Sanal bir gerçeklik bu bilgisayarla alakalı değil. Tamamen kavramsal. Gece nasıl rahat uyuyabiliriz? Günlük hayatımızı ona göre yorumluyoruz. Abi biz bu memleketin sahibi var. Sen işine bak. Ya sahibi var bunu kabul ettikten sonra sen başka bir şey yap. Yani sahibine mı bunu yani. Bırakıyoruz biz. Sahip var memleketine abi. Memleketi koruyanlar var. E o zaman peygamber bunu niye bilmiyordu? Öyle bir anlayıp şey ki peygamber bizden daha zayıf bu konuda. Şimdi bizim hani bir oflu fıkranlatması olur mu? Olur olmaz değil. Rahatlamak lazım. Arasına balatılar yanması su serpelim. Bu olmuş bir olaydır. Of merkez camiinde hoca vaz ediyor bir konuyu anlatıyor. Ondan sonra... Bu konu burada anlatılmaz. Ondan sonra temel oradan diyor ki... Hz. Peygamber böyle yaptı demiş Hoca Efendi. O... Takvası zayıf idi. idi. <gülüyor> Hz. Peygamber'in takvası zayıf oluyor. Yani. Böyle bir hale geldi ki... Hazreti Peygamber'i de beğenmiyoruz. <gülüyor> o, o duruma geldi. Şimdi eğer... Bu değer sisteminin... Bu anlam değer dünyasının... Protetibi Hazreti Peygamber ise yaptığın elim ona nispet et. O yapıyorsa demek ki sen hayda aynı yapman lazım. Anladın mı? Yani e, Bizans var, saraylar var, derin devlet var. Efendim ondan istihbarat teşkilatları var. Otur mu dedi yani. He? Şimdi günlük hayatınızı bir kontrol edin bakalım. Bu dediklerimin ne kadar değdiğini göreceksiniz. Evet. Şimdi çağdaş dünyada bazı düşünürler bu meseleleri tartışıyorlar. Mesela mümkün dünyalar teorisi var. Çok teorik konuları girmeyeceğim ama possible worst dediğimiz muhtemel dünyalar. Özellikle bu kuantum e, fiziğinin yorumunda çoklu dünyalar teorisi var. Bu teoriler evet e, belirli bilimsel çalışmaların sonucunda onların yarattığı felsefi problemleri çözmek için e, geliştiriliyor ama bir tarafıyla da e, özellikle Hristiyan teologlar e, buralardan hareket ederek Kaybın nesnelerin varlığına da felsefi bir zemin bulmaya çalışıyorlar. Bizim böyle bir kaygımız yok. Bizim bütün, bu konuda çok somutuz. Makam bir ifki kavgası. Bu tür meseleler e, derdedilmiyoruz. Edinen, ha toplumun hepsi buna edilmez. Toplumun elitleri olur. Onlar nerede? Onlar yok ortada. Mesele o. Neticede öyle bir gerçeklik algımız var ki şu anda... E, bu gerçeklikte kesinlikle aile hayatını mümkün kılacak bir taraf kalmadı. Ve lafsi bir şeye dönüşmüş vaziyette şu an. Lafız ee, ve bu lafız manadan soyutlandığı için bizi riyakar kılıyor. Şu anda Türkiye'deki e, riyakarlığın en temel nedeni inançlarımızın lafsi düzeyde kalması, içeriksizleştirilmesi... ...belirli nesne... ...durumlarına karşılık gelmemesidir. Bu diyakarlık yaratır... ...ve bir süre sonra psikolojik din dediğimiz... ...bir hal ortaya çıkar... ...ve ahlaksızlığın kaynağıdır. Psikolojik inançlar... ...ne demek psikolojik inanç? İnandığımız nesnelerin herhangi bir gerçeklik... ...değerinin olmadığı... ...sadece bizim muhayyilemizde... ...müvehimizde varlık kazandığını... ...kabul ettiğimiz inanç durumlarıdır. Onun için adam... Örküttü kötülük yapabiliyor. Ve aynı zamanda namaz kılabiliyor. Şimdi somut örnek verelim. Bir üniversitenin rektörü. Apayrı bir dünyanın insanı. Fakat dürüst bir insan. Bana bir gün dedi ki hocam dedi, falanca ismini hepinizin bildiği biri, Benle 3 saat 1 milyon TL Rüşvet pazarlığı yaptı. Anlaştıktan sonra da nerede namaz kılabilirim burada kıble nasıl diye sordu dedim. Bana bunu izah eder misiniz? Ben izah ettim ama burada söylemiyorum. Oflu Hoca makamında izah ettim. O anladı. <gülüyor> e şimdi bunlar o kadar çok aynı var ki Elif Mütfi Hoca'nınla birlikte Kadıköy İmantipsisi mezunuyum ben. Kadıköy İmantipsisi'nin müdürü, müdür yardımcıları ziyaretime geldi üniversitede. Konuşurken dediler ki hocam büyük bir sıkıntımız var. Nedir dedim. İmantip gençliği arasında deizm çok yayılıyor. Dine inanmıyorlar, Peygamber'e inanmıyorlar. Sadece talihe inanıyorlar. Bunlara ne konuşalım? Ne anlatalım? Yani nasıl bir üstü içerisinde dedim ki samimiyseniz bu tespitinizden ben size bir şey söyleyeceğim onu yapın. Konuşmayı bırakın yaşayın artık. Gençliğin deizme görenmesinin en önemli nedeni dini temsil eden insanların yokluğudur. Bakıyorlar ulan bu dinin bir faydası olsa bu dini yorumun bu Müslümanlara faydası olur diye bakıyorlar. Gençler salak değil. Dünyadan daha hızlı haberdar olduğunu Benim 10 yaşındaki oğlum benden daha hızlı bilgisayar taramaları yapıyor. dini temsil makamında olduğunu zannettiğimiz kişilere bakıp bu insanlar ümitlerini kaybediyorlar. Anlıyor muyum? Yani ayrıntıya girmeyin. Ve deizmi de muhafaza etmelerinin nedeni yine eleştirdiğiniz batı kültürünün felsefi sonuçları. Dekart tanrı inanıyorsa ben de neneye inanıyorum diyor genç. İbn-i Sinan'a çünkü girmedi zaten. Anlatabiliyor muyum? O acıdan ee, bir araya gelip, güzel güzel konuşup gitmeyin, ben biraz zahset edeyim sizi. Köyün delisi ben olayım. Bunları tespit etmeyelim ve bunların üzerine gitmemiz lazım. Ben Lütfü Hocam'a söyledim. 2010, 15 Temmuz'dan itibaren benim odama 17 tane başörtülü, deist bile değil, tanrı tanımaz öğrenci gelip benimle bu konuları konuştular. Başörtülü. Böyle geleneksel de değil. Bildiğin başörtülü. Tabii sosyal statüleri gereği, aileleri gereği örtülü ağır ama Tavya bile inanmıyorlar. Ve ortak gerekçe, samimiyetimle söylüyorum. Ortak neden? Sahnede dini temsil ettiğini söyleyen insanların eylemlerinin sonuç. Ümitlerini kaybetmiş bu gençler. Anlatabiliyor muyum? Mesele bu kadar ciddidir. şeylerle, sonuçlarla yüzleşmesek, 30 yıl sonra çok daha farklı şeyler konuşuyor oluruz. Evet. Şimdi gerçeklik algımız olduğu için tekrar konuya dönüyorum. İşe yarar, kendisini dikkate aldığımız ya da kendisine göre eylemiyemiz tek bilgi, bilimsel bilgi türü. Hepimiz bilimsel olmayan bilgi itibarı et, etmiyor. Bakın tekrar diyorum, bilimsel bilgi son derece önemlidir arkadaşlar. İstidlani bilgi, çıkarımsal bilgi, aklı bilgi toplumu inşa eden bilgidir. Çünkü müşterek bilgidir. İşin omurgasıdır. Burada bu bir problem yok. Bu ta bizim ilk e, geleneğimizden itibaren, ilk akayi kitaplarımızda nazar her Müslümana vaciptir, farzdır, ilkesine itibaren mevcuttur. Çünkü Birbirimizle müzakere ve mülakaşa ettiğimiz ortak akıl çıkarımsal akıldır. Burada bir problem yok. Ama buraya hapsettiğin zaman meseleyi hiçbir bilgi türünü tanımaz. Çünkü bilimsel bilgi doğal olarak e, gözleme dayalı bir anlatıdır. Biz e, nedir olgu olaylar hakkında, zaman mekan içerisinde olgu ve olaylar hakkında bir anlatıdır. E, anlatı geliştiririz gözlemlere dayalı olarak. Çeşitli e, aletlerle bunu destekleriz Bir anlatıdır. Bu önce psikolojik bir anlatıdır. Bilim adamının kendi anlatısıdır. Sonra bu e, benzer bilim adamları gurur. Şimdi bilim felsefesine girmek istemiyorum ama bilim adamları kendi arasında bunu bir müşterek anlatıya dönüştürüyorlar. E, bu bir somut olduğu için nesneler bir kabul e, fikri etrafında şekillenir. Akabinde bunu teorik bir dille, kavramsal, matematiksel, mantıksal ya da diğer modellerle e, teorik bir modele dönüştürürler. Teorik modellerde eğitim yoluyla toplumu ikna ederek belirli bir zeminde buluşturur. Burada bir sıkıntı <gülüyor> yok. Daha sonra bu bireysel anlatılar, e, gözlemsel anlatılar, teorik ve müşterek anlatılara dönüşüp kurumsallaşırlar. E, teknoloji dediğimiz hadise esas itibariyle bilimin kurumsallaşması bir tür e, davranışa dönüşmesidir. Akabinde de bu Toplumun tüm değerlerine bilginin oryantasyonu dediğimiz e, iktisadi haline gelir, ekonomik değer gelir, politik değer gelir. Bilim budur. Ve bu olmazsa olmaz bir şeydir. Eğer bir e, kültür e, büyük işler yapmak istiyorsan bu süreci yaşamak zorundadır. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi bilim böyle bir çerçevede yani somut olgu olanlar üzerinde gittiği için e, şöyle bir kabul var. Bilimin sormadığı soru soru değildir. Bu bizim için de geçerli şu an. Bilimin sormadığı sorularla düşünmek ya felsefi bir utopyadır ya metafizik bir rüyadır. Felsefi bir utopyadır. Bazıları çıkarlar belirli bir hayal gücünü kullanarak ya da metafizik bir rüya görürler. işte gelecek dünya, geçmiş dünya. Gayet. Ama öyle bir noktaya getirdiler ki biraz önce bahsettiğim gerçeklik ve bununla ilişkin üretilen bilgi öyle bir hale getirildi ki şu anda eğitim yoluyla. Kesinlikle içinde yaşadığımız bu somut gerçeklik ile onun tasviri dışında ne derin bir doğru ne de üst bir doğru yoktur. Peki bu bilginin doğruluk ya da yanlışlığın mutlak bir referansı var mı? O da yok. Şimdi bu ne demek? Bunun üzerine düşünün Şimdi tabi ki mesela İbni İsem 1039'da ölen büyük bir fizikçimiz, matematikçimiz İbn İsem benzer bir şeyi söylüyor fakat İbn İsem e, sumuta ilişkin maddeye ilişkin bilginin dışında bilgi yoktur demiyor. Bu bilginin tabiatı budur. Yani bilimsel bilgi dediğimiz bilginin tabiatı budur. Sadece mahsus bilgi için bunlar geçerlidir ama makul bilgiler var, değer bilgilerimiz var, ahlaki bilgilerimiz var. Şimdi öyle bir hale getirmiş vaziyette ki çağdaş gerçeklik algısı ve buna ilişkin bilgi Biz öyle bir hale getirmiş ki içinde bulunduğumuz mevcut durumu Diğer tüm sorulardan, soru soruma biçimlerinden yalıtmış. Bunu neye benzetiyoruz? Okyanusta bir gemiyiz ama herhangi bir limandan kalkmadık ve herhangi bir limana da gitmeyeceğiz. Şu andaki gerçeklik algısının oluşturduğu, bu gerçeklik alışma ilişkin bilginin oluşturduğu hayat tasavrı böyle. Gençlerle bunu konuştuğunuz zaman görüyorsunuz. Buradayız. Peki niye buradayız? Bu saçma bir soru. Çünkü bilimsel bilgi böyle bir soru sormuyor. Ne demiştik? Bilimsel bilginin sormadığı sorular dikkate alınmaz. Bunlar ya utopya'dır ya rüyadır. Dolayısıyla biz, hatta ben bunu daha ilerleyeyim, şişenin içindeyiz. Şişeni vardı ya okyanusta bir şişe düşünün. Biz bir şişeyiz. Şişenin içinde duruyoruz. O kadar. Peki nereden geldik? Yok. Nereye gideceğiz? Yok saçma bunlar adam. Hatta şişeye ilişki, şişeyi yanamak bile anlamsız bir şey. Yani şişeyle de uğraşmayacaksın. Yani şişenin içindesin, oraya bak. Oraya yoğunlaş. Oranın kıymetini bil. Anı yaşa. Bakın bütün oradan ahlaki terminoloji Savaşma, seviş. Anı yaşa. Herkesin derdi kendine. Değil mi? Bütün bunları gençlerden duyuyorsunuz. Hocam ona göre değil, i̇şte her kültüre göre bunlar farklıdır. Herkese göre farklıdır. Babamla göre farklı. Hani bir aşırı bir ortaya çıkıyor. Değil mi? Hep bunların doğal bak. Ha şunu da söyleyeyim Şişeyi kimse bulmayacak ha, ona, bak, Şişe okyanusta ama hani genelde filmlerde Şişe bir yere gider Şişe bir yere gitmiyor Şişeyi kimse bulmayacak Halbuki biz irfani genelimizde biliyoruz ki Biri bizi bulacak Hani onun için ne derler Yola çık Bir şey aramak için değil Bulunmak için çıkacaksın sen Şimdi Müslümanlar hep Bir şey aradığı için zaten Başımıza ne geldiyse geldi Herkes bir şey arıyor, iktidar arıyor, Değil mi? güç arıyor, ondan sonra makam arıyor, mevki arıyor. Sen bir şey aramak, bulmak zorunda değilsin. Bulunmaya hazır olacaksın. Öyle bir e, nitelik kazandıracaksın ki kendine otomatik olarak bulunmuş olacaksın tırnak içerisinde. Esas olan yola çıkmanın bizdeki amacı bir şey bulmak değildir. Bulunmak, bulunmaya hazır hale gelmektir. Ama bu tasavvurda mutlak bir kayıp e, kaybolma durumu söz konusudur. Buna biz içlermek diyoruz felsefede. Pislerme. Yani büyük bir okyanus düşünün, bilmiyorum hiç okyanusta seyahat ettiniz mi? Da büyük bir çölde oradayız yani o kadar. Şimdi bunun felsefesi de yapıyor? Felsefeye uğraşan arkadaşlar bilir haydi gel daha felsefesi vardır. Burada olmak o kadar. Peki niye Nereden geldin buraya? Sorma. Nereye gideceğim? O da önemli değil. Buradasın ya. Buradanın hesabını ver. Ya buradanın üzeri hesabı. Üzerine nasıl konuşacağım ben? Zaten fazla konuşma. <gülüyor> Şiir değil mi? Haydigen gene sonunda şiire sığınmadım. Şiir söyle. Müzik dinle. Bakın e, bunun felsefesi ne? Bu düşünceyi temellendiriyorlar. Ha şunu söyleyeyim tabii tırnak içerisinde. Bu en nihayetinde Yahudi inancının felsefileşmesi isidir. Çünkü Yahudi inancında esas istibari ahiret yoktur. İbn-i sonra felsefi olarak bir ahiret inancı üretiyorlar İslam'dan etkilenerek ama hmm. teolojik olarak bir ahiret inancı yoktur. Onun için dünyaya odaklanıyorlar. Ee, hani asfalt kazarken bir şey vardır ya. Yahudi zihniyeti böyle çalışır. Nedir onların hocam? Ha? Onu ben Karadeniz'de olarak takanlarım e, Toplantı giderim Daha Hepiniz anladınız işte şöyle bir <gülüyor> zihniyeti böyle çalışır Delmek devamlı bulunan Bu zihniyetin önemli özelliği Bulunduğun durumu Aşağı doğru delmek, kökleşmek Orada tutmak Çünkü kaybolmak istemiyor Çünkü denizde Devamlı dalganıyorsun bir taraflara getiriyor seni. Heidegger de bununla alakalıdır. Başka şeyler var. Halbuki biz geleneğimizde İmam Gazali e, insanları dörde ayırır değil mi? E, Gazali'nin de çok güzel teşbihleri vardır. Gazali dediğimiz yani işte konfüçyüsler gibi konuşuyoruz bak. E, biliyoruz filan demeyin Hiç kimse bildiği bir şey yok. E, kültürümüzün kılcal damarlarında yok. Uzmanlarımız var tabii yani. Büyük uzmanlarımız var ama kültürümüzde bunlar yok artık. Pratik. Gazali hayatı penceresiz, kapısız bir odaya benzetir. Ve bu oda içerisindeki insanları dört türlü davrandığını tasvir eder. Birinci grup insanlar büyük kitlelerdir. Onlar sadece odadadırlar. İşte bizi kitleselleştirmeni budur işte. Gazali anlat anlattığı örneğindeki kitleselleştirmeni oradayız. Pek çok insan buradadır. Yaşar, yaşamasını bakar. Değil mi? Karnını doyurur. ...yaşama ilişkin şey, diğer işleri yapar. Bir grup insan ise der gazali... bulunan eşyaları incelerler. Allah Allah, bu nedir ya, bu nasıl yapıldı filan... ...bunlar sanatkarlardır teknisyenlerdir... <gülüyor> ...bilim adamlarıdır, yok espriydi. Bu koltuk nasıl yapıldı, nedir bu filan? Üçüncü bir grup insan, şunu sorar. Ulan niçin buradayız? Bunun anlamı ne ya? Niye bu var? Değil mi? Düşünürler, filozoflar. Dördüncü grup adam ise duvara gidip duvara vurur. Bunun ötesi var mı? Çünkü orayı anlamlandırmak için ötesi lazım. Birinin anlamı öteye bağlıdır her zaman. Öte yoksa biriyi anlamlandıramazsın. Yani evren tamamen beyaz olsa ya tek bir renk olsa evrenden Mesela evren tamamen beyaz. Niye bilemeyiz? Renk. Beyazı bilemeyiz efendim. Çünkü beyaz başka renklere göre tamamlanır. <gülüyor> Tek renk varsa renk tabi olur. Beyazı bile bilemeyiz. Anlatabiliyor Tek bir şey içerisinde kısırı kaldığın zaman onun üzerine düşünme imkanı bile elinden alınır bir süre sonra. Şimdi bakın bir tarafıyla burada olmak... Gazali'nin tasdifinde tek bir kategoriye karşılık geliyor. İşte o burada olmak bizi sırdanlaştırıyor. Kitleselleştiriyor. Ve e, bırak sen e, öteyi sormayı niçin buradayız sorusu bile artık anlamsızlaşıyor. Bu soruyu sorduğun zaman gayri insaneli iş yaptığın konusunda seni suçluyor insanlar. Böyle bir zihniyetli ahiret olabilir mi? Adam baştan koyuyor. Bir yerden gelmiyorsun, bir yere de gitmiyorsun. Buradasın. Bunun felsefi olarak da temellendirmesini yapıyor, seni ikna ediyor. Çünkü en nihayetinde tüm bilgiler insanları ikna eder. Tanımı gereği. İkna olmuş vaziyetteyiz. Böyle bir zihniyette yetiştiğimiz için, böyle bir eğitimden geldiğimiz için e, ahiret inancımız da lafzidir. Belli bir mefuma karşılık gelmiyor. Onun için e, çağdaş felsefe ölüm itibarsılaştırmayı kendi bir vazife ediniyor. Ölüm itibarsı... Yani ne yapacaksın? Öleceksin. Börtü böcek olacaksın, çürüyeceksin. Fazla abartma kardeşim. Hiç olacaksın kısaca. Bunlara bizim keram kitapta otçular denir. Otçular. Ot olacaksın yani. Bir an gelecek senin güzel bir cesedini ya da diğer böcekleri yiyeceksin. Şimdi bunu şu saniyeyi gerçi her bir kendiniz için düşünün bakayım. Nasıl ürperirsiniz? Samimi bir şekilde düşünün ama. Şimdi arkadaşlar hiçlenmek, ot olmak iki problem yaratır. Bir, hayatın anlamı ne? İnsan olarak var olmanın anlamı nedir? Bu soruyu cevaplandırabiliyor muyuz? Bir, kendimizi kandırmadan. iki ahlaklı olmanın anlamı ne? İnsana verilen iki emanet vardır. İnsan olmak, insan kalmak. Başka emanetimiz yok bizim. Çünkü insan olmakla, insan kalmak iki ayrı durumdur. İnsan olma durumunu sürdürebilmemiz lazım. Ölüm ve doğum arasında. İnsan olmak metafizik, kelami bir sorudur. İnsan kalmak fıkhi ahlaki bir sorudur. Şimdi ben size soruyorum. Lütfi hocam son derece dürüst, dindar, hak haram yemeyen, e, hak yemeyen, haramdan uzak duran efendim bir insan. Fakat ömür boyu sürünüyor. Değil mi? Çalmıyor, çırpmıyor. Ömür boyu alt bir gelir düzeyinde yaşıyor, yaşı ölüyor, toprağa koyuyorsun, dört öcek oldu. Bense bir oflo olarak anasının gözü, iblise, e, taş çıkart açısı, her şeyi yapıyorum. Kral gibi yaşıyorum Boğaz'da. En üst makamda ben de ölüyorum. Ben de börtül böcek oluyorum. Peki ahlaklı olmanın anlamı ne? Enayilik. Bakın bugün öyle diyorlar. Işte, Hocam sen enayi misin ya? Hocam hala bunlarla mı iş yapıyorsun sen? Hocam malı götür ya. Çaya şeker at diyor. Şekersiz şey içmiyor. Ne oldu ne? herkes anlar. Tabi. Bir iş yapacağın zaman biriyle hocam çaya kaç şeker koyuyorsun diyor adam. Artık onlara bile sembolizasyona tabi tutmuş otur işte adamlar. Üst seviyede soyutlama yapıyor. <gülüyor> ay bunlara şahit olduğum için söylüyorum ha. Bu kurgu değil. Ve bunu yapan adam biraz sonra bana beraber cuma gidelim diyecek adam. <gülüyor> ben namazı bıraktım dedim ben. Ofsin direkt karıya bağırmam gerekiyor. <gülüyor> İnsan olmanın ve insan kalmanın anlamı kalmaz. Eğer gerçekten samimi bir şekilde e, felsefi olarak düşündüğünüzde bu sorulara cevap vermek zorundasınız. İnsan olmak nedir? İnsan kalmak nedir? Emanet budur ya. Bize bundan sorulacak öbür dünyada. Sen insan olarak var oldun. İnsan kalabildin mi? Bunu becerdin mi? Şimdi Erman Hamdi yazır. Bu da bizim kültürümüzde yok. Değil mi? bizim zamanımızda Seyir fizilen okutuluyordu. Ben Ürdün'e gittiğimde eğitim için ilahiyat fakültesinde, orada şeriat fakültesi tefsir dersine girdim. Anlatan da İhvan Müslüm'den bir hoca tefsirleri anlattı. Sene sonuna geldik. Fizilen yok. Biz de dedik ki, efendim fizilen tefsir değil ki dedi. Tefsir bir ilimdir, bir yöntemi var dedi. O yönteme göre yazılan yorumlara tefsir denir. Fizler dedi, bir düşünürün Kur'an üzerine sosyolojik, psikolojik çıkarımları dedi. yapmaya bizi kandırmışlar mı dedi. <gülüyor> Bak bunu di diyen kişi İhvan'ın yeri gelenlerinden biriydi yani. Onu bilmiyorum dedi ama biz onu tefsir olarak okumayız dedi. Tefsirin de önemli özelliği çoğaltılabilir bir metindir dedi. Fizden çoğaltılmaz ki. Sen elmalı üzerine ya da razı üzerine 10 tane doktora tezi yazarsın. Bizler üzerine yazacaksın. Zaten hep şey yazmış adam. Bakın arkadaşlar ne kadar büyük oyunlara kurban gitmişiz. Bunun çok tek nedeni var söylüyorum. İmatipler ve ilahiyatlar, Yüksek İsa Mezun verince bu mezunlar bu topraklarda kök salacak kendi geleneklerine kaynaklara dayalı bir düşünce üretmesinler diye dışarıdaki düşüncelerle oyalandırılır. topraklar hiç karşılığında olmayan düşüncelerle İran kültürü. Onları bilmek başka. Ama burada çözüm olarak uygulamak başka. Türkiye'nin durmuşuna benziyor. Başka bir hastanın dosyasına göre tedavi ediliyor her zaman. Gidiyorsun hastaneye. Tahlil, kan tahlil, idrar tahlil, film çekilmesi lazım ki bir teşhis konusunda tedavi ilaç değil mi? Biz gidiyoruz. Dok dedi, efendim, hastaneye doktorun yaptığı, daha önceki bir hastanın dosyasını alıyor, hiç tahlil, film çekmeden al bu ilaçları uyguladıyor bizim bütün durumumuz o. Ya İran kültürü, ya Pakistan, ya Tunus, ya Mısır, ya işte eğer batıcı arkadaşlarımız, ya Moskova, ya İngiliz, ya Amerika. Lan bu toprakların bin yıllık bir tecrübesi var ya. Fena bir tecrübe değil ha. Yani. Hani az çok çalıştığım için. Bu tecrübelerde, işte hamdi Hamdiyazır, İnsanlara ve cinleri ibadet etsin bana ibadet etsin, yarattığım tefsir ederken diyor ki, sakın diyor şunu şöyle anlamayın, Tanrı'nın canı sıkıldı. Yaratayım şunlar bana ibadetsin, değil dedi bu. Bak hep böyle anlaşılıyor. İnsanın tabı, tapınmaya muhtaçtır. Zafiyet içerisindedir. Muhakkak bir şey tapacak. Ben bunu yurt dışında gördüm. Amerika'da 500 tane radyosu, televizyon olan peygamber var şu anda. Radyosu ve televizyon olanları saymıyor ben orada yaşadım biliyorum. Dinledim o kanalları. Acayip dinler var şu anda Amerika'da. Sanal e, zeka dini, bilgiler, dijital on, din, efendim e, makare, hatta makare, makare büstü dinler. Çünkü, çünkü Cenab-ı Hak bildiği için ben bir yere tapacaksın bari yanlış bir yere tapma e, diye sana bunu Elman Hamdi yazı söylüyor. Ben karikatiriz ettim ama Elman Hamdi yazı bunu çok güzel tefsir eder geleneğimizde yazılmış en önemli tefsirdir. Yani haksız etmeyelim. Kendi bağlamı itibarıyla en tefsir tabii. Atalarımız çok önemli tefsir. Ama bakın kültürümüzde yok. Karşılığı yok yani. Evet. Şimdi bu sonuç bizden ciddi bir bunalım yaratıyor. Bu bunalımı aşabilmenin tek yolu Dünyaya sarılmak olarak ortaya çıkıyor. Dünyaya sarılmak, dü, e, dünya birleşmek anlamında değil. O felsefi Gerçekten basit anlamıyla dünyaya sarılıyoruz. Çünkü e, dinimiz yüzde 49, yüzde 51 dinine döndü. Yüzde 51 dünya, yüzde 49 olabilir. Tedbir elden bırakmayalım. Ya varsa. Ya varsa dinleniyorum. Ya varsa bir ihtimal üzerine inanılır mı? Ne diyor sufiler? Eğer baktığını göremiyorsan. E, e, nedir onun nesneyi? Dur cümleyi atayım. Öyle bak ki baktığını gör. Yani inanç budur. Sen ağaca bakarsın görüyorsun onu tamam. Ama inanç dediğin hadise öyle bakacaksın ki o inandığın şeyi göreceksin sen diyorsun ki yavarsa, yavarsa dinine döndü şu anda mesela. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz e, ayet kelimelerde El hayatü dünya vel ahiret tamlaması çok kullanılır. Hayat, e, dünya vel ahiret. Dünya ve ahiret burada sıfattır. Bizim önemli problemimiz bu gerçeklik aldığı sonucunda dünyayı sıfat olmaktan çıkartıp isim yaptık. Dünya halbuki İslam e, metafiziğinde sıfattır. Yakın demek dünya. Burada olan. Bütün o anlattıklarım o batı felsefesinin burada olan diyor ya. Burada olan dünyadır. Dünya dena yakınlaşmak demek. Önümde duran somut ahiret onun ötesi. Dünyanın ötesinde olan. İkisi de sıfattır. İsim burada hangisi? Hayat. Biz bu inançta mıyız şu anda? Değil. Hayat diye bir ismimiz yok bizim. Yaşam dediğimiz hadise hayatın bir parçasıdır. Ölüm de hayatın bir parçasıdır. Çünkü hayat hay isminin tecellisi olduğu için ezeli ve ebedidir. Ezeli ve ebedidir. Müslüman onun için, böyle bir yazı da yazdım, var olur, var ölür. Varlığı devam eder. Böyle bir inancımız kaldı mı? Bakın şehitten bahsetti. Şehit nedir İslam'da? var olma ümidiyle ölen insana şehit denir. Böyle bir ümit var mı? Bunu kaldırdığımızda şehit şehit şehit şehadet şerbetini içecek insan da olamayacağız. Çünkü ayet-i kerimede değil mi? cenab bak, şehit şehadet kelimesinin bedeni tarafı, Şehadet lafzidir. Şehit şehadetin bedenle yapılan yani sana verilen hani evrim teorisinin de üzerinde durduk bizdeki tek içgüdü biliyorsunuz yaşama içgüdüsüdür. Bundan sadece anneler vazgeçiyor. Tabiatta da insanlarda da. Bir anne çocuğu için hayatına vazgeçer. Babalar çok kolay vazgeçmez. Bu üzerine dururuz. Ee, yaşama içgüdüsü. Şimdi düşünün bir insan yaşamını bir değer için ondan vazgeçiyor. Ona şehit denir işte. Şehit kanla yapılan şahadettir. Bu da bir şehadet. Aynı kürtten gibi bir şey. La ilahe illallah Muhammeden Resulü. Tamam. Nafsi, kalbi andı. Ama ben bunu canımla yaptığında ona şehit denir. Canımı verdiğimde alacağım şey yaşama ümididir. Var mı böyle bir şey? Bu da yok. Şimdi Batı bunu çözmek için, bakın bu büyük bir bunalım. Batılar salak değil, Batılı düşünürler, özellikle Alman düşünürler bunu çözmek için müthiş gayret gösteriyorlar. Alman idealizminin demek, öte dünya inancı ortadan kaldıktan sonra insanın yeryüzündeki anlamını yeniden tanımlama faaliyeti demektir. Biz bunları çeviriyoruz, Türkçe okuyoruz. Hegel böyle dedi, Schelling böyle dedi, Kant böyle dedi. Arkadaşlar bunlar oyun değil. Felsefi sistemler, düşünce sistemleri, Spır olsun diye üretilmez. i̇bn Sina spır olsun diye düşünmedi. Bir şey çözmeye çalışıyor bana. Bunlar tabii herkes bunlarla uğraşmayacak şüphesiz. Herkesin işi var ama toplumun entelektüelleri, alimleri, filozofları ne derseniz deyin. Bunları çözmekle yükümlüdür. Almanlar en problemi buydu. Etijen Gilson diyor ki meşhur Hristiyan, Fransız filozof. Tarih felsefesi insanın öte dünyayı reddettikten sonra ortaya çıkan anlam problemlerini çözmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla tarih felsefesi modern insanın dinidir. Niye? Çünkü Almanlar niye tarihe çok önem veriyorlar? Ya ötesi yok. 1860'tan sonra adamlar mezarları bile şehirlerin 30 km dışına çıkartıyorlar. Rahatsız ediyor mezarlar. Çünkü ölümü hatırlatıyor. börtüböcek olmayı hatırlatıyor. Ölüm bir kapı değil onlar için. Bitiş. Bitiş. Ee, İnsan bir anlam krizi yaşayınca ne yapıyor? Buna bir kök bulmak lazım. Bir derinlik kazandırmak lazım. Tarih felsebesini kuruyorlar. Artık tarihi bir süreçten çıkartıp bir ideye, bir fikre dönüştürüyorlar. Hatta şöyle söyleyebiliriz. İbn-i Halduncu anlamda tarih insanın eylemidir insan eyleminin bir sonucudur. Onun bir parçasıdır. Anlamların anlamında tarih, insanın tarihin bir parçası haline dönüşmesidir. Yani ben tarihi eylemiyorum. Tarih beni eğiliyor. İslam medeniyetinde ise insan tarihi eyler. Bizim eylemlerimizin sonucudur tarih. Dolayısıyla ben tarihin bir parçası değilim. Onu gerçekleştiriyorum. Ben burada aktörüm. Alman tarih felsefesinde ise insan bir faktördür. Tarihi bir faktör. Aktör olan, fail olan tarihtir. Şimdi bakalım tarih anlayışımızı değil mi? Bu, bu açıdan bir yoklayalım. Bunlar basit şekilde üretilen şeyler değil arkadaşlar. Şimdi e, bu o kadar önemli ki Müslüman düşünler de bunun farkındadır. Yani ahiret inancı gaybi nesneler ortadan kalkınca e, ortaya çıkacak insanın anlamı ve insanın yaşamı problemi e, meselesiyle, mesela Razi, Fahrettin Razi ki hakikaten İslam e, ilk 10 devrinden biridir. Metali Bülaliyesi'nde şöyle bir cümle söylüyor, tam okuyorum. Yaşam ancak mebde ve maden bilgisiyle düzene girer. Mebde yani nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz sorularını dikkate aldığımızda yapacağımız bir çözümlemeyle düzene girer. Çünkü istikrar ve bunu sürdürecek hukuk olmaz, hukuk olmaz ise düzen bozulur, çıkarlar farklılaşır, fitne, fesat ve çatışma ortaya çıkar. Hiç kimse kendi ve sevdiklerinin canını canından emin olamaz. Bakın bugünkü dünyayı bir bakın. Kimse emin mi? Şimdi e, Cengiz'i ne durdurabilir? Cengiz'i bir okuyun. Cengiz, "Polta, ne durdurabilir onu?" Ha? Kader. Güçten başka bir şey durduramaz. İyi. Başka bir Ha ne kaderi ya? Yani o senin inancın. Cengiz, Buhara'ya girdiği zaman ulemayı topluyor. "Niye kızıyorsunuz bana?" diyor. "Sizin göre günahken bir toplumu Tanrı başka bir topluma cezalandırmaz mı? Ben sizin cezanızım." diyor. <gülüyor> Teolojik kişini de yapıyor adam. Ne gerekçeleniyorsunuz ya? Cengiz'i ancak Ayıncavut'ta Memlük ordusu durdurabiliyor. Kimse durduramıyor. Hiç yenilmiyorlar biliyorsunuz. Amerika'yı kim durdurabilir? İnsan hakları mı? Niçin insan hakları Niçin ben hani diyorum rahmetli Cemil Meriç'in bir sözü. Yasalar, kanunlar insan hakları ve benzerleri filler içindir. Sinekler için değil. Yani örüyorsun bir tel örgü, filler takılır oraya. Sinekler takılmaz ki, geçer. Tüm kurallılıklar, tüm yasalılıklar, tüm ilkeler zayıflar içindir. Güçlü olan zaten onu koyuyor. Tanımı yapan, kuralı koyan değiştirir. Ne onu tutacak? Ya diyelim ki bir Müslüman, bugünkü Müslüman'ı kastetmiyorum sadece adı Müslüman. Ee, Müslüman barışık demektir bakın dikkat edin. İnsanın savaşı kendi iledir. Müslüman demek evet teslim olmak şu an aynı zamanda kendisiyle barışık demektir. Mümin demek kendinden, kendine güvenen demek, kendinden ke insanlığı, dünyayı kendinden emin hale getiren. Biz hep kendimizi dünyaya karşı koruyoruz. Halbuki dünyayı kendimize karşı, kendimizden korumamız lazım. Mümin bu demek aynı zamanda. Elinden ve dilinden başkasının salim olduğu kişi Hadis-i bu. Hakiki mümin diyor değil mi Hazreti Peygamber Tanım'da? Hiç üzerine düşünmüyoruz. Çünkü insanın en büyük problemi kendisidir. da nedenleri var. Kendimizden koruyacağız insanları. Arkadaşlar eğer bir ilke koyamazsak ya da bir çerçeve koyamazsak ben niye seni muhafaza edeyim ki? Zayıf bir insanı niye koruyayım ki? Bana bir evet, insanlar. Nedir lan insanlık. Ne der lan dediğin soyutlama laf sanatası. İnsan hakları. Bakın Osmanlı entelektüelleri bunu 3. senin döneminde bir Osmanlı bürokratı bunu çok iyi anlıyor. Diyor ki bu insan hakları beğennamesi ki ilk çıktığında erkek hakları beğennamesidir. Kadın insan saymazlar antropo erkek demektir daha sonra ekliyorlar onu. Üç kağıtçılar. Ee, bu insan hakları, evrensel beyannamesi ileride politik baskı aracı olarak bize karşı kullanılacak diyor. 1878'lerde. Şey, 78-79'u daha sonra. Bir iki yıl sonra. Öyle. Ya yani bu, bu adamlar insan hakları beynamesi sonra ne yaptılar? Bir bakın aldı aşkına ya. Ha ve ne yapıyorlar şu anda? Amerika'yı ne engelleyebilir? Bir engelleyebilir. Baş hiçbir şey engellemez. Hepsi yalandır. Bakın bu adamlar e, Latin Amerika'yı e, ele geçirdikleri zaman oradaki Aztekler, Mayalar, İnkalar, neyse yerli ahaliyi inci çıkartmak için derinlere dalsınca arkasına taş bağlayıp atıyorlar denize. Ciğerler patlıyor. Bir papaz diyor ki kardeşim bu bizim yaptığımız doğru mu ya? Bunlar da Adem'in çocukları değil mi? Gerçekten öyle. Bunun üzerine arkadaşlar Adem'ler teorisini geliştiriyorlar kendini tatmin etmek için. Doğru. Adem'in çocukları ama Adem'den birkaç tane tek bir Adem yok. Bizim Adem'imiz ondan Adem'i döner. En son Adem, en, hani robot mu geliştiriyorsun sen en son robot? Yani en gelişmiş robot. Dolayısıyla bizim hakkımız var bunları bu şekilde kullanmaya. Bakın bunu geliştiriyorlar. Çünkü insan kayıtsız kaldığı an iblise rahmet okutur. Her şeyi lastifiye edebilir. Her şeyi tebrik edebilir. Onun için ne diyor e, ulema? ...din aklın terbiyesidir... ...din akla gelmiştir... ...ele değil... ...aklı terbiye etmediğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yoktur... ...din aklın terbiyesidir... ...biz onun için bakın... ...din aklın terbiyesi biz çok terbiyesiz insanlarız artık... ...din diye bir şey yok... ...din aklı yola koymaktır... ...din yol demek... ...yola koymaktır... ...şimdi... ...bütün bu anlattıklarım tabii ki... ...larsik seviyede kaldığım müddetçe için... ...yaptığım eleştiri benim için geçerlidir her zaman söylüyorum Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ifadesini ta binlerin başında diyor ki Müslümanların ahlaksızlığın kaynağı lafızla düşünmektir manayla düşünmek değildir diyor. yani lafızla düşündükleri için diyor riyakarlık efendim bendecilik narsiz her şeyi söylüyor narsiz demiyor ama e, kibir filan lafızla düşünmek e, bizi bir süre sonra sanal bir gerçeklikle ee, sana bir gerçeklik yaratıyor. Onun üzerinde yaşıyoruz. Müslümanmışız gibi gerçekten inanırmışız diye. Mefhumları ne demek mefhum? Ya, kardeşim cennet ve cehennemin ontik olarak gerçekten var olduğuna inanıyor musun? Yoksa cennet, cehennem sadece sözcük mü bunlar? Şimdi tabi müsait değil ortam. Bizim köyde, camide vuku bulan bir olayı ben anlatmıştım oje soruyor, hocam ben böyle böyle yaptım bir tarafta benim durumum ne olacak? Orada zebaniler çok güzel bir karşılama dönüyor sana diyor. Çok tabii of hoca ağzıyla konuşuyor. Burası müsait. Değil. Bizim camiler öyle, muhabbet o. ne yani, yapay bir e, formellik olacağına bizim of kocalar gibi samimi bir e, açıklık olsun. İnanıyor muyuz bunlara gerçekten biz? Mizanmış, köprüyü mü sıratmış, melekmiş. Ben kişisel, bakın ne dedim, başta örneği verdim. Eğer gerçekten bunların somut olarak olduğuna inansaydık, bu gaybi nesnelerin, eğer gerçekten şah yakın bir tanrı anlayışı olduğunu kabul etseydik, meleklerin hesabımızı kaydettiğine inansaydık, de tekrar diyorum biz melekliğiniz elbette kötülük yapacağız, kamusal alanda bu kadar örgütlü kötülük yapamazdık. İnanıyor gözüküp, ee, yani bu şuna benziyor. Kardeşim şurada bir milyon dolarlık bir çantayı birilerinin önünde almazsın. Değil mi? Görüyorlar seni. Ama hiç kimse yoksa alırsan sen mümin olamazsın. Çünkü daha dikkatli bir gözün seni gördüğünü, gördüğünü inanacaksın. Allah görüyor diyebileceksin. Hani Ömer uyuyor ama Allah görüyor diyen o yaş, kız, genç kız gibi. Ömer uyuyor ama Allah görüyor. Onun için dikkat et. Bu inancı kaybetti kardeşim. Benim kastetim çok basit bir şey ama. Ama bu inancı kaybetmenin felsefi planı, tavsiye aklı çok genişmiş. Bazı. Şimdi benim vaktim var değil mi? Yorulduk mu arkadaşlar? Hayır, hayır. Bir fıkra anlatayım mı? Böyle fıkra, rastgele anlatılmaz. Şimdi burada tam geldi cahiliye kelimesinin anlamı üzere. Ben bunu çok sorarım. Dersime gelenler bilir ama cahiliye kelimesini biz hep okuma yazma bilmemek olarak anlayırız. Ya Hazreti Peygamber okuma yazma bilmedi mi? Zaten. Ebu Cehil diyorsun. Bak Ebu Cehil. Bunu nasıl anlıyoruz? Cehaletin babası. Arkadaşlar 10 tane Arap'tan biridir Ebu Cehil okuma yazma bilen. Lakabı da Ebu Hikmet'dir. Hikmet'in babası. Niye cehil? Niye cahiliye dönemi? Yani o dönemde Bizans toplumu, felsefenin zirvesinde, Helenistik dönemde bütün matematik kitapları, asıl kitapları onlarda, sağ sani entel, e, kültürü zirvede sen kalkıp diyorsun ki cahiller. Ya bunun üzerine niye düşünmüyoruz? Ben onu söyleyeyim. Çünkü İslam'ın üç döneminden birini hiç bize öğretmediler. Biz hep Medine ve Mekke dönemini Mekke ve Medine dönemi biliyoruz. Hira dönemi gündemimizde yok. İslam'ın bir hira dönemi var. Herkesin kendi kendiyle hesaplaştığı peygamber orada boşuna durmuyor. Kendisinin anlamı üzerine tefekkür ediyor. Bu tahkikü ü zat dediği bizim ariflerimizi. Hira dönemi yok ki hiçbir Müslümanın. Fırsat da vermiyorlar. O kadar çok meşgul ediyorlar ki bizi her şeyine oturup kendimiz üzerine bir tefekkürümüz yok. Hira dönemini ihmal ettiğimiz zaman amen tüm anlamını da anlayamıyoruz. Mekke'de işte nedir onun adı? İtikad ayetleri, Medine'de hukuk ayetleri bizim gençliğimizde vardı. İslam'ın Mekke'de'nin Medine. Hira dönemi var mıydı kitap? Gerek yok ki. Çünkü o biz engeller. Kendin, kendi hakkında idraki olan insan örgütlü kötülük yapmaz. Ve bunun için Hüsnü olmaya da gerek yok. Kendi hakkında kanaati olan bir insanın küfrü de makbuldur Cenab-ı Hak neslinde. Samimidir çünkü. Değil mi? Onun için iblis kemal mertebesindedir Cenab-ı Hak katında. İşini iyi yapıyor. Tabi tabi tasurru ke kemal değil mi? İşini yapmıyor mu iblis? El hakki çarkını yemeyelim. Kemal mertebesinde iş yapmaktır. Çünkü adamın yaptığı işi bilinç ediyor. Ne yaptığını bilir ya şeytan. Tabi küfür küfürde bile ihlas olacak ya. Samimiyet olacak ya. Yani. Ne demek cehaliyet? Bakın Arapça bir çöl dilidir, Çölde gelişiyor. Arap çölde yol almanın çeşitli teknikleri var. Önce bir delilin varsa delil Arapça da rehber demektir. Bak hala. Delil. Çünkü delil bir şeyle başka bir şey işaret etmek anlamına gelir. Delilin yoksa nasıl yol alacaksın? Alametler tespit edeceksin. Gökyüzünden Astronomik alametler olabilir, çöndeki alametler. Bu alametleri birleştirmeye akıl denir. Akıl Arapçada bağlamak ara Alametleri bağlamak. İki alameti bağladığında ortaya çıkan bilgiye marifet denir. Tekil bilgi. Alametleri topladığında ortaya çıkan bilgi ilim denir. Tümel bilgi. O alametleri düzenli olarak bir araya getirmeyi tefekkür denir. Arapçada tefekkür düşünmek tertip demektir alametleri tertip etmeyin. Bunu yaptığında bir noktadan diğer noktaya gidersin. Amacına ulaşırsın. Peki bunu yapamazsan çölde dönüp durursun. Buna cahiliyet denir işte. Cahiliye, cevele kökünden gelir samitelerinden. Amaçsız çölde dolaşmak demektir. Yaşamayı bir çöl olarak düşündüğünüz zaman eğer yaşamda, hayatta bir amacınız yoksa, en nihayetinde ot olacaksanız siz cahiliye döneminde yaşıyorsunuz demektir. İslam'a göre. Dolayısıyla biz bugün 20. yüzyılda çok müthiş bir teknoloji geliştirmiş olabiliriz. Profesör doğumu olabiliriz. Eğer hayatı anlamsız yaşıyorsak cahiliye dönemindeyiz arkadaşlar. Hepimiz cahiliye dönemiz demektir. Bunu okumayız ile alakası yok. Kadık ümmi kelimesi de yanlış anlaşılıyor. Teolojik bir kelimedir. Ümmi demek anadan doğduğu gibi fıtrat dini üzerine olmak demektir. Hz. Peygamber ne Hristiyan'dı ne Yahudi'ydi ne Mücusi'ydi ne düştüydi. İslam fıtrat din olarak kabul edildiği için fıtrat üzereydi. Hiçbir kurumsal dine mensup değildi demektir. Ümmilik ya da haneflik mi demek? Sonra Şimdi biz bakın bu o kadar önemli ki Medine'nin eski adı nedir? Ne demek? Serap demek. Onun Medine'ye dönüşmesi lazım. Medine ne demek? Medenkük. Hayır. Kökü kökü ne biliyor musunuz? Mahkemenin bulunduğu yerde, yani Hukukun olduğundur. Akatçadır kökü. Hukukun olduğu yer. Yani öyle bir şehir çünkü hukuksuz olmaz. Hukuk sadece basit anlamıyla bugünkü hukuk değil. Ahlak, fıkıh yani. Fıkıh hukuktan farkı nedir? Ahlakı içerir. Modern hukukta ahlak değil. Formel şeye bakar. Şimdi... Bu o kadar önemli bir konu ki bunların hepsini unuttuk. i̇bn Haldun Mukaddim'e de bir gün şey değilim, manda bunu anlattım. i̇bn Haldun Hadun niye yazdı? Efendim büyük tarif filozofu. Tarif filozofu falan değil. Tarif felsefesi niye çıktığını söyledim. Bugünkü anlamda değil. Sosyologmuş. Yapmaya. Tamam. Toplum analizi yapıyor tabii. Devlet analizi yapıyor ama İbn-i e, derdine biliyor musunuz? Şehir hayatını yarattığı çürümeyi nasıl Gidenebiliriz. Çünkü insan evren tekevün ediyor. Fiziksel oluş tekevün denir. Sonra insan temeddün ediyor. Şehirleşiyor. Ama akabinde ne geliyor? Tefessüf. Çürüme. Bu çürümeyi nasıl gidenebiliriz diyor. Yine Batı felsefini takip eden arkadaşlarımız bilirler. Lütfü Hocam benden daha bilir o konuları. Batı toplumunda bugün en çok tartışılan konu konfor ve çürümedir. Çünkü Amerikalılar salak değil. Çürüdüklerini görüyorlar. Üreyemiyorlar. Hanımlar evlenmiyor. Şimdi arkadaşlar ben bir kadın olduğumu düşüneyim. Eğer öleceksem, börtü böcek olacaksam niye üç çocuk büyüteyim ki? Deli ben ya vaktimi niye vereyim üç çocuklara? Ve ben orada dört yıl yaşadım. Gerçekten de öyle düşünüyorlar. Ben hiç evli güzel kadın görmedim yurt dışında. Evli ise kesinlikle ya katoliktir. Ya da başka bir dinin mensubudur. Abi bu gerçi en çok sevinmeyen varlık çocuk. Yılda 500 bin çocuk dayak vakası gelir hastanelere. O da kayıtlı olanlar. Niye kızıyorsunuz ki? Bunun sonucu bu. Yani bana, şimdi İmam Gazali Farsal-ı diyor ki, bir insan hakkında, bir insana İslam hakkında yanlış bilgi verildiğinde bu oradan bir çıkarım yapıp İslam hakkında olumsuz bir kanaate sahip olup iman etmezse öbür dünyada sorumlu Şu ince düşünceye bak. Diyor ki Gazali Allah-u Alem sorumlu değildir. Niye? Çünkü insan Mahlumata göre dönüşüyor. Adamın bütün malumatı İslam hakkında yanlışsa çıkarım sonuçta yanlış olacaktır. Onun için Müslümanlar olarak bizim ona doğru bilgilendirme yapmak zorundayız diyor. Şimdi sen adama anlatıyorsun, diyorsun kardeşim doğdun, şişenin içindesin, okyanustasın fazla soru sorma, bunların hiçbirinin anlamı yok. Yaşamana bak. Sonra diyorsun çocuk sahibi ol. Sonra diyorsun ahlaklı ol, çalma. Niye çalmayayım? Güç çalarım. Öyle gideceğim rahat rahat yaşayayım işte. Değil mi? Sonuçlarına katlanacaksın. Yani 5 artı 2 eşittir 7'ye var kardeşim. Sonuçlar öncülü zorunlu kılar. Sen şuraya bak 5 artı 2 eşittir 25. Kendini kandırırsın. Şimdi diyorlar ki hemen Türk toplumunda çocuk suistimali var. Kadınlara zulmediliyor, insan öldürülüyor. Ya Kardeşim bu halka verdiğin öncüler belli. Sonuç bu kusura bakma. Sonuçla oynayamazsın. Hani amiyane tabirle sivi sinekleri öldürerek kaynağı kurutamazsın ki. Hep sonuç odaklı düşünüyorum. Peki bu sonuçlara mümkün kılan öncüler ne? Kimse ona kafa yormuyor. İlkokulunda, ortaokulunda, evinde çocuklara ne öğretiyorsun? Gayet kolay. Şimdi bakın Koboy filmi izlendiği dönemlerde, hatırlıyorum benim büyük çocuklar falan. Koboy silahları, şapkalarını önemsiyorlardı. Şimdi küçük oğlum, nedir onun adı? Kılıç aldı kendine. Nedir o? Kalpa kaldı. Kayı boyu bilmem neyi aldı. Gayet doğal kardeşim değiş, öncül değişince sonuçta değişti. Bu kadar basit bu yani. Evet kadınlara zulmediliyormuş. E ne öğrettin ki sen okullarda? Filmleri izliyor, şunu izliyor, bunu, bütün insanlar bütün zekasını üç kağıda yöneltiyorsa televizyondaki filmler ya da anlatılar üç kağıda yönelik insanları ittiği için sonuç bu. Siz kesinlikle öncülere değiştirmeden sonucu değiştiremezsin. Kendinizi kandırırsınız. Enerjinizi tüketirsiniz. son derece önemli şey. Şimdi tefessü nasıl? Yani tefessü ne demek? İnsan olarak var olduk insan olarak nasıl var kalacağız? Buna bakmak ya. i̇bn Haldun bütün derdi o. Mukaddeme'nin 3 cilt son hali yayınlanan bir son üçüncü Tamamen ilimler ve sanatlar. İkinci cildin de 3'te e, biri ilim ve sanatlar. Şimdi ben size soruyorum. Bu konu üzerine duran var mı? Hep ekonomik ve devlet teolojileri duruyor mu? Lütfü Hocam. Peki ilim ve sanatlar teorisine ne dönmüyoruz? Peki İbn-i Haldun niye tasavvuf kitabı yazıyor? İbn-i Haldun çoğun derece gerçekçi bir adam. Niye tasavvuf üzerine yazıyor? i̇bn Haldun diyor ki bizim çürümemizi ilim ve sanatlar ya da tasavvuf engeli Yani insan kalmamızı, insanlığımızı sürebilmemizi bu sağlayabilir. Adam bir arayış içerisinde doğru yanlış, ayrı bir konu ama teorik arayışı bu adam. İbn-i yaşadığı coğrafya, İslam toplumuna dönemki durumu İbn-i gerçekten toplumunun şahididir. Bir alim kendi toplumunun şahidi olmak zorunda. Ona bakarak bir çerçeve çiziyor. Şimdi toparlayayım yavaş yavaş. Çok uzattım değil mi ya? Ama sıkıcı olmadı. Allah'a var yani. <gülüyor> sıkıcı olmadı. Şimdi i̇bn Kemal biliyorsunuz Osmanlı devletinin Şeyhülislamı Tokatlı gerçekten tarihimizin çok önemli isimlerinden biri. İbn Haldun çizgisini takip eden bir tarihçidir. 1536'da öldü. Müftü Sakalayn ee, hem insinin hem cinlerin müftüsü olarak bilinir. Büyük bir filozof, düşünür, kelamcı. Yani yok yok. Ee, Anadolu İslamının Türk kimliğinin de çok önemli isimdir. Onun bakın bu dedim ya Şahide adam Osmanlı zenginleşiyor dönemde. Tabi düşünür hemen bunu görecek. Risale fi tahkikil gayb diye bir kitap yazıyor Risale. Gayb kavramının tahkiki. Gayb inancını kaybetmeyelim diyor adam. ona da şöyle başlıyor cümle çok etkilemiştir onu. Halbuki hamdele salmene değil mi bakıyorsun? Elhamdülillahi <Sessizlik> alimil <Sessizlik> gaybi ve şehade. Minhu el-ibtida ve ilehi el-iade iki şeydi hem evrenin şahit gördüğümüz mahsus alemin hem de mahsus olmayan alemin Rabbi olan Allah hamdolsun öyle bir Allah ki ondan geldik ona gideceğiz iptidah ve iade bakın biz ne yaptık bugün ne iptidah var ne iade var saçma değil mi bunlar peki insane beynehuma ikisi arasında bunu da iman etmiyor. Şimdi biz Hint mistikleri gibi bu dünyayı iman edemeyiz. Hatırlarsın hocam İlem'in açılışında söyledim. Ee, İskender'in hikayesini. İskender e soruyor Hindistan'a gittiği zaman. Ne yapıyorsunuz diyor Budistlere? Kendimizi fethediyoruz. Sen ne yapıyorsun? Dünyayı fethediyorum diyor. İslam ikisini de reddeder. Kendimizi ve dünyayı aynı anda fethetmenin değil İslam'dır. Çünkü dünyayla kendimiz arasında o kadar büyük bir ayrım yok. O kadar keskin değil. Ben biraz dünyayım, dünya, dünya biraz bendir. Biz mistis, mistik gibi inzivan çekip yaşamayız. Eğer örneğimiz peygamberse bu böyle değil. Ama ne yapıyor bazıları? Boş diyor olmaz. Yani iki, iki uç. Yine şeyi anlatmıştım o konferansta. Behlül Deyna'nın hikayesini. Büyük mürşit. Yolda giderken Harun Reşitlerle birlikte bir mermer kütlesi görüyor. Gidiyor mermerin başını tutuyor, kaldırıyor böyle ha ha filan. Zaten meczup, meczup değil, meczup. Meczup başka, meczup başka. Gidiyor, bir tarafını kaldırıyor, yine ha ha gülüyor filan. Sonra ortadan tutup kaldırmaya çalışıyor. Yoruluyor tabii, en sonunda kaldırıyor. Harun Reşit diyor ki ne yapıyorsun diyor Bu şaklamalının anlamı ne? Olur mu diyor. Merve'nin bir başı dünya. Dünyayı tek başına yaşamak kolaydır. Öbür tarafı ahiret. O da kolay diyorsun. bu ahirete çalışmak. Ama i̇kisini birlikte kaldırmak çok zor. İşte Müslüman budur. İkisini birlikte kaldıracağız. Çünkü el hayatü dünya ve ahire demiyor ki Cenab-ı Hak el hayatü dünya. Ya demiyor ki el hayatü ahire. İkisi birlikte. İnsanın de budur zaten. Bakın Mevlana niye böyle dönüyor? Hak'tan alıyor, halka veriyor. Ekonya, her şey para. Ne başka işi kalmadı. Haktan abi veriyor. <gülüyor> Arkadaşlar bu şu demek. Madde, madde ve mananın tam ortasındadır insan. Dünya ve ahiret. Gayb ve şehadet. Yükü de onun için ağırdır. Onu döndürüyor. Çok ağır bir şey tabii. Başka bir böyle bir canlı yok. Şimdi aziz Ali biliyorsunuz bilgi üç ay. Min eyna fi eyna ila eyna. Nereden geldik? Neredeyiz? Nereye gideceğiz? Bakın burada hiçbir nağlık verilmiyor. Nereden geldik? Bu bilgidir. Neredeyiz? Bu bilgidir. Nereye gideceğiz? Bu bilgidir. Üçünü birleştirdiğinde ilimdir diyor Hazreti Ali. Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Netici bir kelam. Ee, şu anda içinde yaşadığımız gerçeklik dünyasını teşbihimize tekrar dönersek bir okyanus gibi düşünebiliriz. O okyanusta böyle bir tahtada, bir kayıkta, bir gemide de değiliz. Bir şişedeyiz. Şişenin içinde hiçbir mesaj yok. Bak insan bir mesaj değildir. Halbuki biz biliyoruz ki insan evrende bir mesajdır. Şişede bir mesaj yok. Tamam mı? Boş. Derin bir gerçeklik yok. Sakın okyanusun dibine atlama boğulursun. Hani diyor fazla derin düşünme kafayı yersin. Okyanusun dibine atlamayacaksın. Yok orada öyle bir derin, derin bir hakikat yok öyle. Gökyüzüne de çıkmayacaksın. Öyle üst bir hakikat de yok. Bakın bize bunu mahkum ettiler. Hepimiz zihni böyle çalışıyor. Şişenin içerisinde hayatını... Hayat et, yönet, keyfine bak, şişenin içiyle yetin, i̇şte şişenin içine donanıp dur. Neydi donanıp durmak? Cehalet, cevele, donanıp dur. İşte ben buna dairevi düşünmek bu. Bir yerden bir yere doğru değil, daire içi. Çünkü dairenin biliyorsunuz arkadaşlar, e, tabii e, onu söyleyeyim önce, şişenin içerisinde hiçbir referans noktan yok. Hiçbir referans yok. Gökyüzünü referans alamıyorsun, üst bir hakikat yok. Teşbih yapıyorum. Denizin dibini referans alamıyorsun, öyle bir hakikat yok. Referanssız nasıl ölçeceksin? Çünkü referans olmadan bir ölçüm olur mu? Mühendissiniz hepiniz. Bir şiire meraz alırsınız. Açık denizde hiçbir şeyin peşinde koşmadan yalnız içinde bulunduğumuz durumun bilgisiyle yetineceğiz. Neyse o. Savaşmayacağız, Seveceğiz yani. Mesele budur. İşte o evrendeki bunu evren olarak düşün. Evrendeki nesneler arasında yaşayıp duracağız. İstifade edeceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz. makam, mevki ne varsa toplumsal nesneler, tarihsel nesneler, fiziksel nesneler neyse o. Çünkü biliyorsunuz. Ha yorulduk diye ki bundan tekrar başa sar. Tabii. Tekrar felsefi sistemler kur, insanı kandıracak şeyin dairenin çünkü başı sonu yoktu biliyorsunuz. Sen varsayarsın bir başlangıç. Değil evet. mi? Bizim şu anda dairesel yaşamımız önemli nedeni o. Tekrar biz bu daireyi kesip e, geçmiş ve gelecek gerçekliğe entegre etmemiz lazım. Minhu, mi? ne diyordu şey? Minhu el-iqtida vel-intiha e, ya da vel-iade cümlesini tekrar anlamlı bir şekilde kurmamız lazım. Yani ondan geldik, ona gideceğiz. Tabi orada o merkezi bir şey. Amen amentu yani biliyorsunuz amentü dersleri yapıyorum. Biy değil ha. Amentü billah. Çünkü amentün hesabını vermeden biye geçerse orada bir şeytan oluyor, bir dolar oluyor, bir makam oluyor, bir şeyk oluyor, bir, bir, bir, bir, bir sürü şey geliyor. Amentü demek ne demektir? Bunun hesabını iyi vermemiz lazım. Laf olmazmış Yine bakın İbn-i güzel bir cümlesi vardı, değil mi? Sık sık tekrar ettiğim. 14. yüzyılda Tunus'ta hafız olmakla, Kur'an okumakla Medine'de Hazreti Peygamber döneminde sahabenin Kur'an okumasına arasında ne fark vardır diyor. Son derece çağdaş bir sorun. Şu fark vardır diyor. Tunus'ta bu artık makam, mevki, statü içindir. Hafız olmak önemli, alim olursun. Ama Medine'de sahabenin Kur'an okuması bir varoluş sorunudur. Onunla varoluyorlar. Hayatının anlamını onun üzerinden veriyorlar. Onun için diyorum ki İslam bir hayat görüşü olmaktan çıkıyor bir din haline dönüyor. Religion anlamında. Halbuki İslam religion değil. Din değildir İslam. Ed dindir. Değil mi? Halinden bunun üzerine çok durur. O el takısı boşuna değil. Çünkü niye? İlahın başına el geldiğinde Allah oluyor. Din tek başına elsiz kullanırsa herhangi bir ilahın dini olabilir. Allah'ın dini olabilmesi için nasıl ki ilahın başına el gelmişse dinin başına da bir el getirmek zorundayız. Bu kadar açık. Çünkü Allah kelimesi nedir? İlah el yazdığımı Arapça'da birleştirme Allah olur. Biz religion anlamında dine kimse bir şey demiyor zaten canım. Yani çünkü ahlaksızlığın kaynağı psikolojik rehabilitasyon günah çıkart. Günahını çıkart. Pisliğe devam. Şimdi bu e, dairesel düşünme başlangıcı ve bitişi olmayan dairesel düşünce tekrar diyorum Tek başına yanlış değil ama eksik iki ucu olmayan yani ya da mesela Hz. Ali sadece e, ahiret işaret etmiyor, sadece iktidayı yani ilahe-ni ila değil ya da mine-ni değil, fi de işaret ediyor. Çünkü insan burada yaşıyor ve buranın hakkını e, vermek zorundadır. Biz bunu yapamazsak bu dairesel e, dönüp durma sürekli devam edecektir. Ha. Peki ne olacak? Anlamı kaybediyoruz. Anlamı kaybedince yerine gayet doğal olarak gücü konuyoruz. Şimdi diyalog, bakın arkadaşlar ben maaşımı paylaştığım arkadaşlarım var zamanında. Hani yaşım 53'ü geçti, 54 yaşındayım. Bunları konuşabilirim artık. Gençliğinizde harçlığımızı paylaştığımız arkadaşlar öğrencilerim ve arkadaşlarım devlet yönetiyor şu anda. Şimdi ben kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Ben anlamak zorundayım. Niçin bunlar anlamı bırakıp Güç odaklı çalışıyorlar. Çünkü bir yerde anlam yoksa onun güçle doldurulur. Güç arayışıyla doldurulur. Nietzsche bunun felsefesini yaptı. Nietzsche bunu çok iyi gördü. Nietzsche ne dedi? Tanrı'yı öldürdük. Yerine ne koyacağız? Güç istenci. Çünkü modernizm anlamı ver gücü al alışverişidir. Onun için bugün Türkiye'de güç elde etme merkezi bir kavramsa anlam problemini çözemediğimizden dolayıdır. Bu kesin. Şimdi son cümlelerimi söyleyeyim. Soru fazla olacak mı burada? Yan, yanmadıysa şeyler diyorsun. Arkadaşlar eğer biz vahye, inandığımız vahye bir davranışa, aynı zamanda bir davranışa dönüştüremezsek din manevi, spütüel bir puta düşür. O zaman maddi bir puta tapmakla manevi, spütüel bir, bir puta tapmak arasında fark kalmaz. Şu anda din bir puttur. Birinci neşlik etmeyi bir puttur. Şimdi ne demek bu? Şu demek. Ben bunu nereden uydurdum? Hazreti Ömer'in beni çok etkileyen imatip okurken bir hikayesi vardır. Der ki Hazreti Ömer bir şeyi bir olayı hatırladığında hem gülerim hem ağlar. Nedir efendim demişler? Biz cahiliye döneminde helvadan put yapardık, tapardık, acıkınca yerdik. Şu anda bizim meselemiz budur arkadaşlar. Tanrı yemek ne demektir sorusunu ciddi bir şekilde düşünmemiz lazım. Nietzsche bunu düşündü bakın. Batı batı eleştiriyor bizim. Batı şöyle batı böyle. Şu an derece derin bir düşünce var orada. Nietzsche Tanrı'yı öldürdük. Nasıl başardık bunu? Nasıl bu haltı işledik? Ne yapacağız? Diye anlam sorusu üzerine koşmuş. Bizim de şu anda oturup lan Tanrı'yı yedik. Bu ne demek? Bu ne demek? Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Ya da arkadaşlar yapacak ikinci bir şey var aslında. Birbirimize afiyet olsun demekten başka bir şey alırız. Şimdi gidiyoruz ama bir not alın. Ben belki o zamana kadar yaşamam. 2500 yıl sonra Türkiye'de İslam bir kültüre dönebilir. Bir hayat görüş olmaktan çıkabilir. Bu gidiş hoşuna gidiyor insanların ama. Bakın bu neye benzer biliyor musun? 500 katlı bir apartmandan aşağı atladığın zaman yine çakılıncaya kadar her şey çok güzeldir boşlukta sızılıyorsa anlarsın. Bütün yol sona göre tayin edilir. Maça benzer bu. Çok iyi oynasam bile atmadıysam maç kötüdür. Sonuç tüm süreci anlamlandırır. Ölümün anlamı budur. Onun için sufiler der ki hayatının anlamlı olmadığını yaşamak istiyorsan ölüm meleği geldiğinde sana şöyle bir teklif yaptığını düşün. Ey İhsan. Bu yaşadığın hayatı tekrar yaşamaya göze alabilir misin? Dediklerinde evet diyorsan anlamlı bir hayatım vardır. Değilse yandım. Ölüm onun için bütün süreci anlamlandırır. Ya bunu böyle yapacağız ya da birbirimize afiyet olsun demekten başka bir çaremiz yok. Ee, İslam dediğin gibi bir edindir ama aynı zamanda bir hayat görüşüdür. Tıpkı Hristiyanlığın başına gelen şey bizim de başımıza gelir. Mesela basit bir başörtüsü basit bir cami meselesi değildir. İslam bir e, nedir bir e, hayat görüşüdür ve varlığı, evreni, insanı bir idrak biçimidir aynı zamanda. Böyle basit anlamıyla bir ibadet tarzı değildir. O yoktur demiyorum yanlış anlamayın. Basit sadece bu değildir. Onun için e, son cümlemi söylüyorum. Tanrı, Tanrı yemek ne demektir? Hazreti Ömer'in bu olayında bunun anlamı üzerine durmamız lazım. Çünkü biz bugün Tanrı yemekle meşgulüz. Ya bunu hakkıyla ele alıp çözümleyeceğiz. Kendimize çekirdeği vereceğiz. Ya da dediğim gibi hep birlikte bildiğimize afiyet olsun demeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Efendim biz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten güzel şeylerden istifade ettik. Sorusu olan varsa buyursunlar. Buyur ustad. Kendinizi tanıttıktan sonra soru sorarsanız seviniriz. Tamam ben idare edeyim istersen. Tabii hocam. Tamam. Evet. Nerede? Sosyal bilimler. Lisesinde okuyorsun. Lise talebesi misin? niye liselleri aldınız evet buyurun son sözlerinizde hocam Nietzsche'nin Tanrı öldü düşüncesinden bahsettiniz hayır Tanrı öldü düşüncesi değil bir vaka bakın Heidegger bunun üzerine metin yazıyor bu yanlış anlaşılıyor diyor Heidegger Nietzsche Tanrı öldü diye sevinmiyor Tanrı öldüğü için panikte Hayatı nasıl anlamlı kılacağız artık? Bu haltı nasıl becerdik diyor. Onun için İslamlığı ciddi bir şekilde eleştiriyor Katolik Kilisesi'ni. Tanrı'nın katilleri sizlersiniz. Tanrı'ya ihtiyacımız var. Evet. ben bir kitap okuyorum. kitabı. Ve bunun okulda konferansını vermek istiyorum. Orada kavramı var. Evet. Sen adamın, adı ne? neydi? Abdülsanadır canım. Abdülsana, sana bu kitabı okumayı kim söyledi? Bu kitabı okumayı Kimya Hocam söyledi. Şimdi, önce o Kimya Hocasını bizim yetiştirmemiz lazım. Kimse bilmiyor. Hocam, e Arkadaşlar, bu çok yanlış bir şey. Çok yanlış bir şey. Yani, Arit'i daha doğal sayılarla işlem yapmasını bilmeyen bir insana integral kitabı veriyorsunuz. <gülüyor> Bu zülümdür. Abdurrahman'da değil mi? Abi sen, Abi sen, ben onu ben unuturum şimdi. Sen, hemen kitabı bırak. <gülüyor> Bunlar üzerine düşünmemiz lazım. Gülüyoruz tabi. Gazali bunların hepsinin analizini yapıyor. Ama yanlış oldu. Genç kardeşim ben bir fuara gittim. İlk ve tektir, hiç sevmem. Bir kitap imzaları, bir ikna etti benim mesela. O zaman 4 kitabım memnun almıştı. Genç bir liseli hanım arkadaş almış getirdi. Ben anladım. Nerede okuyorsun? Şurada. Dedi, bu kitapları alıyorsun, veriyorsun bana dedi. Ya bir yazar kitapların satılmasını istemez mi? Bunları alıyorsun dedi. Ben sana şimdi dört tane kitap yazacağım, onları alıyorsun. Arkadaşlar, malumatın olmadığı yerde yapılan yorumları okuduğunuz zaman şucu buculu kavga ederiz. Çünkü benim kitaplarım bir yorum. O yorum belirli informasyonlara dayanıyor. Sen onlara bilmediğin zaman insan fazla olucu olursun. Ve gidersin dedim tokat atarsın. Sen hiç demiyorum. Öyle olmadı mı Türkiye'de? Biz yaşadık bunu. Şujular bujular Müslüman mahallede bile aynı kavgalar yapılıyor... Ulum aleye bitmeden ulum Ali'yi olmaz. İbn Arabi okunmaz öyle. Bu doğru değil Abdus kardeş. Kusura bakma ben. Ee, hep e, köyün denizliğinin önünde olduğum için Oflu Hoca kontenjanından da bir şey demiyorlar ama olsunlar. Bu yanlış an. İnsan ve Kamil anlayışını bak ne yaptın niçenin in üst insanıyla karşılaşıyorsunuz. Zenre kadar alakası yok. Kemal kelim nedir? İnsan nedir? Yani Bunlar girmek istemiyorum bu konular. Derslerde anlatıyoruz biz bunu. Kemal'i de yanlış anlayın. Bizim Nam-ı Kemal'le hiç alakası yok. Hayır. <gülüyor> Çünkü yanlış öncülerden doğru sonuca varamayız. Biz bunun okulda farkındayız aslında. Hocanızı da anlatın. Hocamız kimya hocası olabilir ama... Hayır. Bak arkadaşlar. Yöntem yanlış diyorum ya. Ben adamı tanımıyorum. Merak etme. Bu yanlış diyorum. Sen buna ısrar etme. Doğru değil. Bak nedir örnek verdin? Sen şimdi... E, temel aritmeti öğrenmeden gidip topoloji öğrenir misin? Ben matematik de okudum az çok biliyorum canım. Öğrenemezsin. Kafa gider. Doğru değil. Ben sana yasak bunlar okuma demiyorum. Sıra düzenini bozma. Zamanı var o işte. Bu yanlış. Bu böyle şey ya gençlere e, İbn-i Arabi oku, Futuhat okutuyor adamlar. Nereden başlasın çocuğun Ha? Nereden başlasın çok bunun hocası var, babası var, annesi var. Çocuklara bir eğitim sistemi içerisinde okutacaksın. İmam Gazali felsefe okuması ne diyor ki? Felsefe okuyun ama diyor. Önce diyor şu şunları bitirin. Çünkü soyut düşünme bakın. Bu sadece İslam kötü nası ki. Klasik gelenekte matematik öğrenmeden metafizik okutulmazdı. Çünkü soyutlama kabiliyetini kazanman lazım. Kavramsal düşünme çok tehlikelidir. Akkul ile tefekkürü de birbirine karıştırma zekayla da karıştırma. Bakın bunların hepsinin ayrımı var. Taakkul, soyut kavramlarla yapılır. Çok zordur. Ve 10 milyar insan varsa en fazla bunu 100-200 kişi yapar. Soyuttur. Aklın öteki yakasına geçersin. Herkes oflu değil ki. Niye? Çünkü zaten akıl yok. Ne işleyecek ki? Tamam mı Samet kardeşim? Seni seviyoruz. Senin bu ümmet için, bu millet için görüşüyoruz. Onun için Seninle Sen benim fakültemi ziyaret. Seni sevdim ben. sen benim fakültemi ziyaret madem buraya geldim ama şunu bir abi nasihat olarak dinle. Sırap düzenini bozma. Ve mev bakın düşünmek tasavvur etmektir. Tasavvur kelimesi son derece mindir. Sözcükle resmi aynı anda Aklına aldığın zaman buna tasavvur denir. Şimdi ben sana akıl dediğimde aklına ne resim geliyor? Bir resim geliyor mu aklına? Peki akıl diye peki akli maaşi, akli tecrübi, akli istişadi, akli ha, akli ameli bir sürü akıl çeşidi dediğinde ne yapacaksın? Kemal nedir? Hadi imtihan edeyim seni. Kemal nedir? Kamil olacaksın yani. Kemal nedir? Bitti. Bitti. Sen sözlükler ne düşünüyorsun? Adem nedir? İnsandır. İnsan nedir? Adem Olgunlukla zerre alakası yok oradaki insan hikamindeki kimali. Arkadaşlar bunun kozmolojisi var. Bunun asyonemisi var. Bunun matematiği var. Bunun tıbbı var. Bu adamlar bu kelimeleri boşuna geliştirmiyorlar. Ben Fuzuri'nin bir beyti üzerine bir kitap yazdım. Şimdi Yusemli'nin bir V20'ni bir kitap daha yazıyorum. Anladık zannediyorlar. Söz diyor açıyor adam. Tam öyle değil. O bütün bilmek lazım. Bu senin suçun değil ha. Neyse. Sen de bir görüşelim olur mu? E, fakülteye geliyorsun Medya Üniversitesi'ne. Senle biz konuşuyorduk konular Allah'ın izniyle. Anladım. Söyle, Söyle ben. Şey. Bak nasıl cevaplandırdım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sorun <gülüyor> <gülüyor> var mı? Söyle canım. Mustafa Adıman, mimar, Trabzonlu. Neresinden? Tonya. E, devletten de kontrol ettim. Bir tarafımız ohta çıktı, bir tarafımız Tonya'da. <gülüyor> Hocam anlattıklarınızdan bir alt başlık hani çıkardığımda Müslümanlar için bir Müslüman ikincisi de şuurlu Müslüman diye bir e, anlam çıkardım. Şu Yok kültürel Müslüman. Diğeri şuurlu Müslüman, bunu... şuurlu Müslümanlıkta Olarak... Ama şuurlu Müslüman kelimesi bizim dönemimizde iktidarı ele geçirmeye çalışan Müslüman demektir. <gülüyor> o anlamda o demiyorum. Nasıl Hayır, değil. Ya. Böyle düşünmeyin. Niye inandığını Şimdi klasik kelam kitaplarında bir cümle var. Tahkiki imandır esas olan. Taklidi iman caiz değildir. Ben bunu hiç anlamamıştım. Çünkü o dönemde okuma yazma oranı çok düşük. Kağıt yok çünkü. Nasıl oluyor da İslam alimleri tahkik iman şartı getiriyorlar? Halkı kaybedebilirler. Ben onu tahkiki, felsefi, nazarayı bir şey zannediyordum. Halbuki şu. Bilincin eşlik ettiği imana takiki iman denir. Ha, o kadar ya. Anlatabiliyor muyum? Şu, benim anlattığım bilincin eşlik ettiği Müslüman olalım. Neye inanıyoruz? Bunu bilelim ki neye inanmadığımızın hesabını verebilir. Bunlarla beraber o Müslümanın Tasavvufi manada talep olması gerekiyor. Yani herkes koca olduğu için kimse bir şey öğrenmeye çalışmadığı için, Hele Türkler. Öyleyiz. Bir Türkiye'ne da... gelen şey bilmiyorum demektir. Hocam bununla beraber bize hep tavsiye edilen de şu. Hani üniversiteyi bitir, bir işe gir, ev al, araba al. Tamam işte de... güç elde et. Anlattım onu evet. işte. Güç yani, elde et mi? Bütün an... derdimiz bu bizim. Anlattıklarımızdan çıkarıyorum zaten. Evet. Ama içinde bulunduğumuz ortamlarda e, kıramayacağımız insanlar olabiliyor bize bunu tavsiye. Peki bunlarla karşılıklı konuşurken nasıl bir usul geliştirmemiz gerekiyor? Hem kendimizi müdafaa etmemiz gerekiyor hem de karşı tarafa bunu güzelce anlatmamız. Gerekiyor. Siz bunu nasıl kullanıyorsunuz? Benim usulüm farklı. <gülüyor> yani, Ama tavsiye etmez. Hocam gerçekten de bahsettiniz. Gün içinde de biraz günlükte çok fazla Bakın bunlar bunlar güncel şeyler arkadaşlar. Bunları akıllı çocuksun sen mimar olmuşsun. Eee zekanı zeka akıl farkına şey, zekanı demektir. Parlamak karabıcılar. Ne demek? Ne niçin parlamak demişler zekaya? Yok. Bulunduğu durumu, durumun e, değişkenlerini idrak edip hemen bir analize bu sonuca ulaşmak demektir. Şimdi duruma göre dikkat edeceksin. Yani mesela anne babana kavga etmeyeceksin. Şimdi, yani anne babayı idare nerede? Şimdi şöyle düşün. Okum, sen e, çocuğun geliyor sana. Evli misin? Evli. Ya. Şimdi çocuk geliyor sana çocuğun. Sen çocuğu kendi seviyene çıkartıp tartışır mısın onla? Yanlış yapar, anlamaz bir dil geliştirmeye çocuğu. Yani kartal serçenin seviyesine iner, serçe kartalın uçtuğu seviyeye çıkamaz. Aşağı ineceksin şimdi. Mesela ben bununla çok karşılaşıyorum. Geliyor yine çocuğum anne babama anlatamıyorum. problem senin anne babanda değil. Zaten onun uzayı belli. Sana aşağı ineceksin. Akıllı adam, zeki adam bulunduğu ortama göre dil geliştirebilen bir adam. Buraya akalık değil. Yalan söylemiyorsun. Hakikaten binlerce ifadesi olabilir. Şimdi yapacağın şey çok basit canım. Yani kıramadığın insan olur, şu olur, bu olur. ama göre bir dil geliştireceksin. Ama sen kendi güzergahını her zaman muhafız edeceksin. O kadar zor bir iş değil mi? Ama şey değil. Kırarak değil. Arkadaşlar akıbetimizi ya da sonuç odaklı çalışmayacağız. Hep söylüyorum. Sonuç odaklı çalışmak ee, Cenab-ı Hakk'a almak. Bir insan bu kadar hesap, kitap işi yapmaz. Sen ilkelerin var, planını yapıp yola çıkacaksın. Sonuç odaklı çok çalışmayacaksın. İlla bunu başaracağım değil. Belki başaramaman senin için ayrı bilemezsin. Sen vazifenin yapmakla mümkünsün ve sorumlusun. Vazifeni yapsın. Ne Neler çıkar belli olmaz. Samimi ol. Öbür türlü e, insanları kırsın edersin. Ona gerek yok. Başımıza gelen biraz hep bu sonuç odaklı çalışmaktan oldu. Buyurun. Ne kadar bunun süresi? Hocam üç soru diye düşürdük ama Üst soru de, mu? Evet. Bu kadardan niye topladın o zaman? Üç kişi getirseydin? <gülüyor> Anlamış da diyor ümit ediyorum ha, hocam. Haa sen ekibi güveniyorsun. Tabi tabi. Şeylerin arasında kalmamak ümitin ediyoruz evet. hocam. Pek bazı soru ya. Abdü Sametçilik Bir tane Abdü Samet niye geldin? Geldi. <gülüyor> evet. evet. Buyur Abdü Samet. Hocam bilim tarihi ile alakalı araştırmalar yaptık söylediğiniz için ben bir soru soracağım. Şimdi e, bizim medeniyetimizde de artık yavaş yavaş öyle inanıyorum ki bilimsel anlamda kendini geliştirmek isteyen gençlerimiz var ve sürekli şuna şahit oluyoruz ki bilimsel anlamda kendini geliştirirken dini bağlamda da dininden gençlerimiz. Bizim bilimsel anlamda yeni bir perspektife mi ihtiyacımız var? Bu perspektife ihtiyacımız varsa bu bakış açısını nasıl olur? Teşekkür ederim. Harika bir soru. Sen nerede okuyordun? okuyordun. Çok güzel bir soru sordun. Evet, bununla ilgili biz bütün Hocam'la falan diğer arkadaşlarla da konuşuyoruz. Din dilimiz güncelleştirilmelidir. tamam bunun cevabı. Din dilimiz çok kadim arkayı kaldı. Gerçekten okuyan, kültüren insanlar dinden uzaklaşıyor. Şu anda İslami söylem e, sıfırla yirmi beş yaşarız. Ondan sonrasında tatmin etmiyor. Tamam mı? Onun için din dilini güncelleştirmemiz gerekiyor. Atalarımız bunu çok iyi yaptılar. Bakın. Eee Taşköprüzade diye bir alemimiz var biliyorsunuz. Taşköprüzade. Bunun bir su ihlas suresi tefsiri var. İhlas suresi ya küçük, üç tane ayet değil mi? Hani çok önemli bir suredir Hazreti Peygamber söylüyor ama şimdi arkadaşlar o dönemin kültür çünkü inançlar bir kültür içerisinde idrak edilir. Kültüre çevirmediğini mi ortaya habili çıkar. Keser Ne Her dönemde kelime-i tevhid sadece bu dönem için söylemiyorum. İslam medeniyetinin hakim olduğu dönemde de Malezya'daki tevhidin idrakiyle Çin'deki Afrika'daki Kuzey Afrika ile Güney Afrika'daki aynı değildir. Herkes kendi kültür durumundan yakalar. Bunun en güzel örneğini Şemseddin Semerkandi anlatır der ki ayeti kerimede onlara enfüs ve afakın ne olduğunu göstereceğiz. Enfüs ve afak nedir? İlk dönem Müslümanlar için enfüs ve afak dışarısı demek. Başka ülkeler var çünkü. Ele geçirdikleri zaman ülkeleri enfüs ve afak başka kültürler oluyor. Çünkü bak bunların yemesi farklı, içmesi farklı. Sonra bilimleri öğrenmeye başladıkları zaman enfüs ve afak afak gökyüzü gezegenler teorisi astronomi oluyor. Enfus'ta psikolojik e, incelemeler, nefsi incelemeler oluyor. Bakın bir ayet-i kerimendeki iki kelime kültürlenme ile ne kadar farklılaşıyor. Zaten benim bizim en büyük problemimiz bunu devam ettiremedi. Biz mesela Enfus ve Afak'ı hala Şemsettin Semerkand'in 1300'de yazdığı şekilde anlıyoruz. Gerçi tazmat döneminde bunu değiştirmek için çalışanlar var. E, dolayısıyla biz din dilimizi güncelleştirmemiz gerekiyor hitap etmiyor. Temel, hani çıkmış bizim oflu hoca ayet şeye, hutbeye cümahat e, Ey akıl sahipleri diye ay ayet açısından okumuş. Sonra ey akıl sahipleri diye tercümeye başlayıp durmuş. O da uşaklar demiş bu ayet bizi hitap etmiyor. <gülüyor> Akıldan başladı Ey akıl sahipleri ki. Şimdi şu andaki din dili din dili arkadaşlar hitap etmiyor okumuş insanlara. <gülüyor> Bakın ben size bir örnek vereyim. Misal-i niye çok etkilidir? İdi Risale-i Nurların en çok etkilediği insanlar kimler? Tabipler, mühendisler. Sosyal bilimci, ilahiyatçı etkilenir mi? Etkilenirse yukarıda malı götürenlerdendir. Niye? Çünkü Risale-i Nurların önemli özelliği, kabak pozitivizm dediğimiz Niftoncu naturalizmin ortaya çıkarttığı sorunları ortalama bir kültür seviyesinde çözüme kavuşturan metinler olduğu için. Öyle kutsaliyetleri falan yok, metin olmaz. Ve çok önemli, etkili oluyor. Öyle bir şey de yok. Mesela diyelim ki pek çok Osmanlı alemi cüz'i meseleleri cevaplandırıyor. İşte ateizme reddiye yazıyor. Ne bileyim ben doğal kavramını eleşiyor, yasa Ama Risale-i özelliği tüm o problemleri ortalama bir insan anlayıcısıyla cevaplandırmasıdır. Öyle bir metin de yok şu an. Dilinden dolayı kere Türkçesi bozuk. Kendisi söylüyor. Ben kırık Türkçe yazıyorum diyor. Bilmiyorum Türkçeyi İkincisi dil değişti. Kavramlar değişti. Ondan. Ha merak etme onlar da anlamıyor. Ben onları okuttum. Ha? Yok canım. Yazıldığı zaman anlamıyor. Metni okuyup anlamıyorlar canım. Çünkü terimleri bilmiyorlar ki. Sadeleştirmeye de karşılıyor hocam. Şimdi onları ta taş taşırmayalım. Yani ayrı bir konu. Onlar kendi dertleriyle kendilerine ilgilensinler. İlmi bir mesele. ayrı bir konu ama yani ...metnin özelliğini söylüyorum. Dediğin o kadar önemli ki... ...biz bugün mesela İran'ı eleştiriyoruz değil mi? İran eleştiri bir sürü taraf var. İran mesela bunu... ...kendi klasik felsefi geleneğini muhafaza ederek... ...dilini güncelledi... ...ve e, belli bir dönem genç nesli... ...İslam'la barışık tuttu. Çünkü İran'da komünizm ceryanı çok güçlüydü... Şey, ...Rusya üzerinden tabatabai, allamah tabayı klasik İslam felsefesini güncelleyerek yepyeni bir perspektif geliştirdi. İran devrin yapan Hümeyni filan değildir. Allamah tabatabai ve onun öğrencileridir. Hümeyni onun sembolüdür. O kadar. O felsefi arka plan olmazsa devrin yapmak kolay mı? Ne yapıyorsunuz? Ya? Bakkal dükkanı açmak kolay mı? Ya? Bin tane işi var. Yani kolay bir iş değil. Ee, o kültür ürettiler. Beceriler Bizde öyle bir şey yok yapmamız gerekiyor. Ya. Yani bilimden uzaklaşmak dinden bunlar. Bakın ben biraz önce anlattım. Bilim din diye çatışma bunlar hepsi uydurmadır. Öyle bir şey yok. Gerçeklik algısını tahsiye ettiğin zaman dinin uğraştığı gerçeklik nesneleriyle bilim uğraştığı ayrıdır. Her biri sınırını bildiği zaman ki bizim İslam medeniyeti bunu yapmış zaten sıkıntı yok. Bunlar katolik şeyler. Çünkü bizim şu andaki bütün inanç sistemimiz anlayışımız katolik. Çevirmişiz. Ya yerli ateistimiz yok ya. Yani bir Türk çıksa desek, ki ben Allah'ı tanımıyorum. Eyvallah diyeceğim. Yok. O bile İtalya. Değil mi hocam? O bile İtalya. Anlatabildim mi meseleyi? Bak, önemli konu. Bunun üzerine ben mesela çalışma yapıyorum. Kendimce arkadaşlarla uğraşıyorlar. Bizim yepyeni bir... Çünkü bakın. Benim verdiğim bir örnek var. Bunu anlatayım bitireyim. Ramazan Efendi var. Başka hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ramazan Efendi. Sultan ikinci Beyazıt'a bir kitap sunuyor. Şer... Akaidin şehir ama şehrin şehri, taftazani şehrin şehriyim. Ona da bir bölüm var. Diyor ki, insanın ahvale kıyamete kadar değişeceğinden dolayı hukuk yani fıkı değişken bir şeydir. Çünkü duruma göre pazar değişiyor değil mi? Yani bu sultan fetva verdiği pazarla şimdiki pazar aynı değil. Akaid gelince diyor, bak burası çok çarpıcıdır. Diyor ki akaid ilkeleri itibarıyla değişmez. Ama bu ilkelere ilişkin şüpheler, itirazlar, reddiyeler başkalaşacağından bizim de yazacağımız metinler sürekli değişmek zorundadır. Biz bunu kaybettik işte. Hala adam bana, adam bana 13. yüzyıldaki nefs teorisini anlatarak iş yapmaya çalışıyor. Kimse yemez bunu. Bundan İslami falan değil ki. Yani el kanun fıtlıkla göre hastaneye gidip tedavi olmaya benziyor bu. Hiç kimse içinizden en indanınız bile bunu kabul etmez. Çünkü el kanun fıtıklı insan öldürürsün şimdi. Dönemin en büyük tıp kitabıydı. Ona göre iş yapılıyordu. Ya ne bileyim ben Harizmi'nin cevbiyle denklem çözmüyoruz. Ama o bu Suudi fetvanları iş yapmaya kalkıyoruz. Ya kardeşim gerçeklik başkalaştı değişti. Bir sürü sorun var bir sürü problem var. Oturacaksın ilkeleri mühafaza ederek o problemlerle yüzleşeceksin. İslam tarihinde üretilen hiçbir şey kutsal değildir. Biz bunu bir kere kafamıza koyalım. İslam matematiği, İslam astronomisi olmadığı gibi İslam devleti, İslam ekonomisi de olmaz. Hangisi arkadaşlar? Selçuklu devletin ekonomisi mi? Yoksa Mali İslam İmparatorluğu'nun ekonomisini mi esas alacağız? hepsi yani farklı? Ha, ilkeler hepsinde aynı. Anlatabilir miyim meseleyi? Dolayısıyla bizim bu sorunlarla, hayata ilişkin, yaşama ilişkin, evrenin ilişkin sorunlarla çağdaş bir Durumu dikkat alar. İbnül Vakt olarak yani vaktin çocuğu olarak, vaktin köpeği değil derler değil mi? Vaktin çocuğu olacaksın derler. Kelbul Vakt olmayacaksın. İbnül Vakt olacaksın. Çünkü köpek demek yani zamana yalanan zamana kemik, bana kemik verirsin diye havlayan demektir. Biz zamana havlamayacağız. Zamanı idrak edeceğiz, yakalayacağız, yönlendireceğiz. Bunu ancak ilkelerinle muhatap olarak. Yoksa o bütün yük taşımanın bir anlamı yok yapmamız gereken tek şey çalışmak arkadaşlar Çalışmak da. kaçınmak için çok çalışıyoruz. Hepinize Allah'a emanet olun efendim. Efendim çok teşekkür ediyorum hocam çok sağ olun. Eyvallah. Dün mübarek topraklarından gelmişsiniz. Hadi yav, Benim, ben, benim memleketim ben de hocam. Ben iki hatırım. oraları mübarek kıldım oğlu olduğum için. <gülüyor> tamam <Evet. gülüyor> ya. Eyvallah. Efendim Sayın başkanımızın e, hocamıza bir tablo takdimi olacaktır. Sayın başkan lütfen buyurunuz.